Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bizi sizlerle tekrar buluşturan Allah'ımıza hamdü senalar olsun Bugün de Hindistan ziyaretimizden dönmek nasip oldu Bir hafta kadar Hindistan'daydık malumunuz veçile Geçen perşembede kula çıkmış olduğumuzdan sohbette bulunamadık bu arada Cuma dersimiz ve Pazartesi dersimizi yapamadık. Elhamdülillah Çarşamba dersine yetiştik. i̇mam Rabbani Kadde Sallallahu aleyhi ve sellem, Hazretlerinin feyizlerinden, bereketlerinden istifade ettik, etmeye çalıştık. Çok makbul ziyaretler olduğuna inanıyorum etrafımızda bulunan kardeşlerimizin tabi ihlası, bereketi sahesinde bizlerinde kabul olunacağımızı ümit ediyorum. Bu hususta inşallah dergimizde bir dahaki ay geniş malumat, resimlerle beraber İmam Rabbani Hazretlerimizin mübarek mektubattan yazdığı bir mektup birinci ciddi, el yazısı meşahımızın bazen el yazıları hatları ondan sonra i̇mam Rabbani Hazretlerimizin etrafında bulunan daha birçok meşayih o zaman kadar gidilip geliniyor. Ben 11 sene olmuş Efendi Hazretlerimizle gidelim. O vakit yine kimse ziyaret etmemişti onları. Ben etmiştim. Fakat şimdi daha tafsilatlı bir şekilde ettim. Torunlarında büyük veliler var. Hiç bugüne kadar duymadığınız. Ee, Onlarında şerifleri, resimleri, faziletleri, meziyetleri, üstünlüklere anlatılacak. Yani dergde. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, <gülüyor> mübarek ayağını bastığı taş Hindistan'da Cuma Camii'nde bulunuyor. Seyitler özel Osmanlı onlar getirmiş Medine-i Münevvere'den 400 sene evvel Kutsal Emanetleri onlara e, teslim etmişler. Kutsal Emanetler e, Delhi'deki Cuma Camisi'nin Hemen yanındaki bir bölümde bulunuyor. Onlar da orada Vehhabilerle uğraşıyor. İmam ve dernek Vehhabiymiş. Onlar oradan çıkartma uğraşıyor. Çok kıymetli eserler. Onların hep resimleri Facebook'ta da bir kısmı paylaşıldı herhalde. E işte onlarla ilgili malumat. Daha birçok şey konuşuruz. İnşallah yazarız, hazırlarız. Tabi hastalık çok oluyor, yorgunluk çok oluyor onun için. E şimdi ...çok tafsilata giremeyeceğim, ancak mektubattan, dersimizden biraz devam etmek isterken... ...bugün e, duyduğum yani, bir haftadır olmadığım için bugün duyduğum, bir tanesine gördüğüm... ...iki tane konuyla temas edeceğim. Birisi zaten mektubatla i, i, alakalıdır ve bu mektupta yani, dersini yaptığımız bu itikat mektubunun konusudur. İşte uçakta giderken kaste istiyor musunuz dediler. E, ben de pek okunacak kaste yok. E, Sadece kasteler veya hükümet yanlısı kasteler dahi çok kadın, kız, çıplak buna hiç rahat etmiyorlar zaten. Haberlerde de yani ne olur ne olmaz, Müslümanlarla alakalı ne var ne yok. Onu da çok e, hesap etmiyorlar. Onun için e, tercih olarak yani. Dedim Akit gazetesi verin. Hani hiç kadın kız olmuyor e, Efendim. Aldım gazeteyi. Biraz okurken tabii bütün sayfaları okurum yani. Bütün köşeleri de okurum. Hızlı okurum yani. Bir yere geldim. Tabii 18. sayfa 1 Kasım Bugün 1 Kasım değil mi? 2 Kasım mı bu? Ya bu? Ha orada tabii bir gece evvel gün orada <gülüyor> evvel oluyor belki bu tabii bir gün sonraki. O zaman dünkü gazete olmuş oluyor bu. Efendim çünkü orada biliyorsunuz çok saat fark var. Biz oradan gece çıktık. Yani iki, iki buçuk saat erken burası orada. Orada daha geç. Yani gazete bu gazete. Burada bir yazıyla karşılaştım. Tabi o Şaban ismindeki bir e, profesör saydım unutuyorum, Şimşek miydi? O Şaban Şimşek. Onun yazılarına birkaç kere çok yanlışlar buldum. Reddiye yapmıştım size el sünnet adına. Diğerlerinde genel manada uyumluydı, olumluydu. Efendim. Hüseyin Öztürk... ...kardeşimiz çok güzel... ...mesela yazmıştı. Bu film hakkında... ...efendim sallallahu aleyhi sellem, ...çocukluğu hakkında bir şey çıkartmışlar. İranlı bir adammış bu. Mecid, Mecid'i miymiş, neymiş? Bu film hakkında işte... ...İran yine yapacağını yaptı. Yine memleketi karıştırdı. Yine fitne karıştırdı. İşte en iyi dostlarımız bile birbirine girdik. Seyredin diyen var, seyretmeyin diyen var. İşte İran hep... ...İslam alemini... ...efendim... Karıştırır, fitne çıkarır falan. Güzel mi Selef seni Öztürk'ün yazısı vardı, ondan sonra yine bir adını unutabilirim. Mazur görsün beni, bir kardeşimizin yazısı. Tanışmıyorum şahsen kendileriyle. Ama doğruya doğru, güzele güzel. Ee, yine orada işte efendim İran'ın bir tane dostu yok, Müslüman ülkelerden bir tane dostu yok. İşte Haçlı Şabi meselesi, Musul-Kerkük telafel meseleleri, Suriye meseleleri çok güzel tahlil etmişti İran. Şerleri bakımından, e, fesadı fitnesi bakımından zararlarını anlatmıştı. Yani birçok yazıları da beğendim. Olumlu buldum. Milleti uyarıcı buldum. E i̇şte gazete okumanda bazı faydası oluyor. Biz vakit bulamıyoruz ama. Mesela Rahat Salah e, hocamızın tutuklandığını ben mesela duymamıştım. Bilmiyordum. Yani biz devamlı, burada İstanbul'da devamlı derslerdeyim yani. Hiç derslerden başımı kaldıramıyorum. Haber de takip edemiyorum yani, epeydir, aylardır. râş hocamız çok kıymetli bir el sünnet alimdir. Filistin davasının öncüsüdür. tabiz vermemiştir. Onun için tabii Yahudi onu hapse atmış, özgürlüğünü kısıtlamış. Allah'ın halâsıyla, Ya Rabbi, Allah'ın Allah bir hakkı Seyyidi Muhammed ve Ali Seyyidi Muhammed. Ya Rabbi, Râş-ı acil halâsıyla, bu Yahudi elinden, Ya Rabbi, Filistin. Filistin'e, Dilerden, kardeşlerimizden, kimler bu Yahudinin hapislerinde mazlum durumda, esir durumda kaldılarsa hepsini bir an önce halâsayla, hocamızla beraber bir an evvel halâsayla Ya Rabbel âlemin ve ya hayran nâsılîn ve ya hayran nâsılîn ne zor iş yani. Biz yine burada hapis yattık, yattık kaç kere ama yine burası hep selam verir eder yani. Nasılsın iyi misin soran olur. Yahudinin hapishanesinde ne kadar zor durum yani. Buradaki hapisten o bin katı fazla bir zulüm olur. Onun için. Yani bize tabii yapılan zulüm olduğundan bahsediyorum. herkesin de hapsetmek zulüm değil. Hak edeni de hapsedeceksin yani. acılık yaptı o. Belediye başkanı, diğer bakanım şimdi. Çoktan hapse hak etti mesela. E ona zulüm denmez. Her hapse atılana zulüm denmez. PKK'cılık yaparsa, teröristlik yaparsa... Aşağı Cumhuriyet Kastesi'nin yazarlar gözaltında yok tutuklanacak diye bütün dünya yıkılıyor ortalık. Neymiş efendim? Ya, ya, basın özgürlüğü. Ne basın özgürlüğü? Yok biz cumhuriyetçiyiz. Ne cumhuriyetçisiniz be? Ulusalcısınız. Ulusalcılığınız yanından geçmemişsiniz be. İşiniz gücünüz PKK, PYD'yi övmeler, terör örgütlerine destek vermeler, marjinal mezhepçi bir kafanın eline geçmiş. Siz ne hiç alerjiniz var cumhuriyetle, değerleriyle, vatan, millet? ile ya yani esas e, FETÖ'cülükleri de söyleniyor ama... ...FETÖ'yle irtibatlarını o kadar bilmesem de... E, ...tabii ki tırlar, yardıma giden tırlar davasından... ...FETÖ'nün şeyliğini yaptılar, borazanlığını, evraklarını şey yayınladı o... ...Can Dündar kaçağı... ...ondan sonra e, oradan anlaşılıyor irtibatlar ama... E, ...zaten PKK, PKK, PKK... ...ne kadar e, CHP'de bunlarla müşterek vaziyette... İşleri güçleri teröristleri savunmak, teröristleri desteklemek, teröre teşvik. E bu suçtur ya. Bu suçtur. Biz size niye Müslüman olmuyorsunuz demiyoruz. Özgürlük var. İnanmamın özgürlüğünü kullanıyorsun. Yok başın niye açık demiyoruz. Veya namaz kılıyor musun, kılmıyor musun sormuyoruz. Bize ne yani? Bu laik düzendeki şey, sistem böyle özgürlük var. Yani vakı söylüyor. Tasvip ettiğim için söylemiyorum. Ama şimdi bir de anayasa var, yasalar var, kanunlar var. Sen şimdi burada terörü destekleyemezsin. Terörü de desteklese hacı da olsa suçtur, hoca da olsa suçtur. Şimdi doğuda, güneydoğuda bir şeyh çıksa veya bir seyda çıksa, müderris çıksa ki var, az da olsa var, PKK'yı müdafaa etse, hükümet onu hapse atsa, kuşlar alkışlarım. Çünkü PKK'yı müdafaa edenler Hapishliktir, teröristler yani eşkıyadır. Bunun sakallısı, namazlısı, aptetsizliği, aptetsizliği olmaz. O ayrı bir şey. İman ayrı bir şey, inanır inanmaz. Amel ayrı bir şey, kılar kılmaz. Ben de çok alakadar etmez. Mevla verecek herkes hesabını. Ben devlet yöneticisi değilim, kanunlar ben koymuyorum. Mevla bana ne kadar sorar, ha, buradaki sorumluluğum kadar. Doğru anlatıyorum mu anlatmıyorum? On sorar. Ama biz PKK ve terör destekçiliğinde bunlara efendim, iyi yaptınız diyoruz da haciyi hocayı hapse atsalar kötü mü diyeceğiz? Onlara da iyi diyeceğiz. Çünkü neden? Dava vatan davasıdır. Millet ümmet davasıdır. Bütün İslam aleminin gözü Türkiye'de. Herkes bir medet bekliyor. Bak bütün Müslümanlar kıtır kıtır kesilmek üzere Haçlı Şabi orada yığın yapıyor. Telafere falan girme, girdi girmek üzere. Bak askerimiz buradan Ankara'dan her yerden işte neyse sevkiyat yapıyor. Şu anda bütün haberler, yollarda bütün Antep'e ulaşıyor şimdi kafileler ulaştı. Sevkiyat yapıyor. Acil bir durumda orada. Kıtır kıtır kesecekler Müslümanları, Türkmenleri. Yani bu Haçlı Şabi feci bir bütün dünya artık bunu kabul et. Baş terörist. E şimdi bu İran Şii milislerini kastediyorum. E bu adamlara karşı bak, Türkiye yine bir hazırlık yapıyor. Yani nasıl engelleyebiliriz? Amerika Rusya? Umurunda değil, Rus sezade Halep'i bombalayıp duruyor. 300 bin kişi abluka altında şu anda su yok, yemek yok, bir şey yok, giriş çıkış tıkanmış vaziyette. 300 bin kişi çok büyük bir tehlike altında şu anda Halep'te duruyor, Rus bombardımanına karşı. Ya yani dünyada neler oluyor, bunlardan haberdar olmak lazım. Müslümanlar çok zor durumda kaldılar. Onun için terörü destekleyen kim ise Cumhuriyet Gazetesi'ymiş de bilmem neymiş de. Adını Cumhuriyet mu? Cumhuriyetçi mi oluyorsun? Milliyet Koydurmu mu? Milli mi oluyorsun? Hürriyet Koydurmu Özgürlükçü mü oluyorsun? Ya lobilerini adamışsan, masonlara çalışıyorsan, fason çalışıyorsan? Ya? Onun için biz Hacı Hoca demeyiz. Öbürü de Hoca'ydı işte FETÖ. Ne oldu? Loca Efendi oldu değil mi? Hoca Efendi Loca Efendi oldu. E olur. Kim? Kim? vatana millete hainlik yaptı bunun müslüman mı mu sorulmaz bu adam teröristtir isterse sabah kadar teheccüd gereken ceza verecek devlet vermelidir verdiğini teşekkür ediyoruz hepimizin güvenliği açısından bu cumhuriyet gibi tipler bu PKK'ya böyle yol verirse biz ne oluruz ne, ne oldu yani HDP'nin durumu hepsi hürriyetli şusufu hepsi destek vermediler mi Ahmet Hakan sazca aldırmadı mı bunlara hep teröre destek verdi bu adamlar ya. Askere, polise, kurşun sıkan adama destek verdiler ya. Onlara terörist demeyen, onların cenazelerine giden, onları şehit kabul eden, teröristi şehit kabul eden terörist olmaz mı? E bu adamlara bunlar destek verdiler. Şimdi Göya işte korkudan. Bu da korku belası. Halkın tepkisi var. Hükümet de artık ciddi kararlar alıyor. Pabuç pahalı olduğunu anladı. Vatan bölünmek üzere. Anca akıllar başlarına geldi işte neyse. FETÖ'nün de şerrinden yeni yeni kurtulmaya uğraşıyorlar. FETÖ'de çok bozdu bu kararları. Perişan etti. E şimdi gelinen noktada e, hükümet e, tedbirler alıyor. Vatanın bölünmemesi için. Böyle kasteler devam ederse yazmaya vatan bölünür yani. Cesaret veriyor, cüret veriyor. E, onun için... Tabi haberlere bakmakta da faydalar oluyor. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın sayfasında, suhufunda ne buyuruyor? Rabbimiz يَنْبَغِيلِ الٰهِلَا قِلَنْ يَكُونَ عَرِفَنْ بِزَّمَانِيَ حَفِظَلَ لِلِسَانِي مُكْبِلَنْ عَلَى شَانِي Akıllık işe gereken odur ki zamanında neler olup bittiğini bilecek. Sonra dilini koruyacak. Fuzulü konuşmaktan, yalan gıybetten. Bir de işine bakacak. Oyalanmayacak, boyalanmayacak buyuruyor Rabbimiz. Yani zamanını bilmek lazım. Ben de şimdi bak birkaç gazete derken, Rahat Salah hocamız çıkıyor. O bana da gelmişti. Halit Çatası'nda bizim derneğe de gelmişti. Bizi ziyaret etmişti. Çok seneler evvel. Mübarek muhterem meylü sünnet ya Rabbi. Halasayla bir an evvel Allah'ım. Onu da bütün Filistinli Müslüman Gazze'li kardeşlerimizin her bir eline açık hava apsanesinden, kapalı apsanede neredeyseler. Kurtar bu Yahudili şerrinden. Ya Rab ve alemin ve ya khayran Amin Allahum salli ala seyitine Muhammed'in. Ve alâ aleyhi Muhammed. Şimdi insanları haberdar edin. Sohbet başladı. Hoca canlı deyin. Efendim sohbet canlı deyin. Kasetten kayıttan değil. Şu anda sohbet başlamış. Mesaj çekin. Telefon edin. Allah için bir hareket edin. Be mübarek adamlar. Yediniz akşam yemeğini yaptınız aşağıya. Cahir cahir yanıyor millet. 300 bin kişi ölümünü bekliyor. Telefer'dekiler, Musul'dakiler ne zaman kesecekler bizi diye El Hüsnet kardeşlerimiz bekliyor. Haç Şabi kapıya dayanmış ya. Yani dünyada bu kadar olay varken bu kadar vurdum duymaz kör ayvaz. Kalmayın yani. Kalmayın. Biraz etkilenelim ya. Biraz ilgilenelim sağımızda solumuzda. Habersiz de kalmayın. Ben demiyorum. Ama doğru haber al. Şimdi mesela akitte bak ben doğruluğa da söylüyorum. Bilgiler alıyorsun, efendim sağ sol köşelerde güzel hakikaten yazılarda gördüm ya. Şimdi baktım mesela yine bize en yakın konuşan ağızlar vardı birkaç tane. Ama o Şaban şimşek gibi adam çıkıp da hadislere akla bakarız, akıl atıyorsak hadisi reddedir E bak bunu kaç hafta evvel beyan ettim. Giderken de yine akide aldıydım, giderken uçaktayken i̇şte Bir hafta oldu. Onda da baktım, o yazıyor. Onun yazı yazdığı, bugün de yoktu yazı. O günkü yazı da orada da diyor ki işte diyor bana şöyle diyorlar, böyle diyorlar, Şaban diye dalga geçiyorlar. Falan ise beni mi kastediyor? Bilmiyorum yani Barik adam, adın Şaban değil mi? Biz de diyor Şaban şimdi şey bir şey demiyoruz ki. Kısaltırsan şey şey oluyor. Yani benim de oluyor işte, Ahmet Mahmut Ünlü, ne yapacağız şimdi? Kübbeli Ahmet Hoca oluyor, Cah oluyor yani. Ne yapacağız? Bize C-A -E ne yapacağız? Dava masajız yani. E bunlar normal şeyler kimse kimseyle dalga geçmiyor. Biz dalga geçecek olsak zaten o kadar yarım saat reddiye yapmayız. Dalga geçen insanlar zaten reddiye yapanlar dalga geçmezler. Reddiye ciddi bir iştir. İlmi bir iştir. E dalga geçenler zaten internet ağzı çoluk çocuk gençlerimiz. onların ilmi olmadığı için böyle şaban ayakları yaparlar. Ama biz böyle bir şeyden uzakız yani biz. Kimseye adını şaban deriz şabanlar şabanı şerif ya. Şaban Şerif de şey şey oluyor yani. Fark etmez. Yeter ki düzgün olduktan sonra itikadın, Şaban olmak adı şey, mübarektir yani. hayırlıdır Öbürü ne olacak adın? Adın Mustafa olsa Muhammed olsa ne olacak? Yani kendin itikadın bozuk olduktan sonra isimlere takılmayalım. İsimler dalga geçme malzemesi değildir. Hakaret malzemesi sayılmamalıdır çünkü. E, aksi takdirde ha ben o zaman Şaban'ın biri çıkmış Bir Şaban daha vardı ben bunlar hep doğru konuşuyorum. Çünkü o da öbürde ilmi kelam dalı başkanıydı. Kontvide kader inkar eden. O da Şaban'dı. Yani bu bir Şaban daha vardı bu Şabanlar derken yani isimler tuttuğu için aynı noktada. Hani bunda bir sorun yok. Buraya takılmayalım. Ondan sonra aklın süzgeçinden geçime konusunu işi yapmış bir şeyler bir şeyler yazmıştı unuttum bile. Ben o bir haftada bin senelik ömür yaşadım. O kadar ziyaret yaptık ki kafamız tabii çok yoğun oldu çok yani mevzular oldu görüşmeler oldu ancak kö ya bir şeyler misaller mi diyor Efendim o misalleri verirken de yine Al taşa vuruyor bayağı bir çanak kırıyor sütleri döküyor Yani bu kabul edilebilir bir şey mi İşte Peygamberin şöyle buyurumu böyle buyurumu diye yine baktım sayı hadislerden bazılarını bazısı da uydurma yani uydurmayla bunların usulü budur yani. İslamoğlu da böyle yapar. E, kitapta kaynağı olanla hiç kaynaksız olanı bir kefeye koyar. Ondan sonra onu onun kategorisine koyaraktan küllüsünü reddetmek için. Şimdi mesela zemzem ne niyetle içersen 13'ündürü alır. Sonra da patlıcanı da ne ne niyete yersen 13'ündürü alır. Şimdi o patlıcan da millet Allah Allah ne iş ya falan der. Bu sefer zemzem de ne niyetle içilirse hadisi kaynar. Halbuki mavzemzemli maşuri böyle denenmiş mücerreb sahih İbn Hacer'ler suyutiler amel etmişler ve nakletmişler. Yani bütün muhaddisler kabul eder. Müstakil kitabı da var bende. Bu hadisle ilgili. E, zemzemle ilgili belki birkaç tane var ama bu hadiste güzel üstüne kapak yapmış. Hep kaynakları var, delilleri var. Ama şimdi bunların usulü budur. Torbaya koyarken hepsini taş, taşlı pirinci birlikte koyar. Niye ki hepsini insan reddetsin diye. Yani ilim bu değil. İlim bak bu kaynaksızdır, mevzudur, uydurmadır dersin. ittifaklıysa. Yani ittifakla mevzu ise yani hiçbir kaynakta yoksa. Bunu ayırırsın, reddedersin. Çünkü bunu da hadis de denmez. E, uydurma rivayet denir buna. Mevzu hadis denmez. Hadisin bir şerefi var. Mevzu rivayet dersin edeb lazım. Ondan sonra e, bu da, efendim, e, artık onu meşhur dersin, sahih dersin, mütevatir dersin, işte garip dersin, zayıf dersin ama onlar hepsi hadistir. Onlara hadis dersin. E şimdi, e, tam hatırımda işte orası kalmadı da, yani e, gayesiz gayesiz işler yani, sinek işte mesela benim başıma geldi orada. Otelde bir çorba istedim. Bir çorba geldi. Baktım üstüne küçük bir sinek. Yanındakilerle gördüm dedim bu sinek mi? Baktılar he. Hemen çorbayı değiştirelim dediler. Yok değiştirmeyin dedim. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sizin birinizin kabına çanağına sinek düşerse fel önce onu daldırsın sonra kaldırsın. Çeksin, atsın. Sineği yesin demedik bak. Yine uydurur şimdi bu odakibi. Sineği yesin şifa olur dediler ha. Bu oda gibi ya, acayip bir şey oldu. Ya arkadaş bu Buharidir, Sahittir. Sahin sahihdir yani. Sineğin iki kanadının birinde dert var, zehir var, diğerinde panzehiri var. Onun için hangi kanadı üzerine düştüğünü bilemezsin. Daldırıp da kaldırırsan, panzehir zehri telafi etmiş olduğuna kesin kanaat getireceğinden dolayı sineği atarsın ama çorbayı zahit etmezsin. lüzum yok. Neden? panzehiri var çünkü içinde. Bundan dolayı mesela başkası olsa bu hadisi nakleder ama o çorbayı yemez. Ama ben Cübbeli Hoca olarak konuştuğuma çok inanan ve inandığımı yapan biriyim. Her hususta böyleyimdir. Bundan dolayı dedim niye çorbayı götürüyorsunuz ya? Ve içtim. Afiyetle içtim ama iyice bir daldırdık yani sine içine. Şimdi sizinle midenizi kaldırmayalım yani. Kalkarsa da kalksın. Hiç alakadar etmez. Şimdi bu hadis... Ha şimdi patlıcan ne niyetle yenirse üçündür uyduranın bir maksadı olabilir. Ne diğeri patlıcancıdır. Baya bir e, ürün hasatı vardır. Bu adamın malı elinde kalmış olabilir. Veya işte işini artırmak için bir şey uydurdu diyelim. Eşilik sineğin kanadını daldırsın diye bir şeyi adam niye uydursun? Sinek imal eden mi var? Sinek satan mı var ki? Adam niye işine gelsin yani? Bu ne alaka yani? Sineği daldır sonra kaldırır uydursun yani. Çünkü akıl mantık bunun uydurulmasını mümkün görmüyor. Ama ne diyor akılcılar? Muhtezile ilahiyatçıları bilmem neleri falan filan. Bu Salih Tunalar, Ahmet Hakan tipleri falan. Bunlar zaten ilmiye sınıfından olmadılar. yazar çizer sınıfından da olmadıklarını kültürlü olmadıklarını da şimdi ispat edeceğim de birazdan. Ya i̇lmi zaten yok mu adamların da Bunlar internet Gezicisi yani sörfçüsü Oradan bir şey bulurlarsa Sağlam sakat ne bulursa Kendine göre de bir çene varsa Bir yazı kalem varsa şey diyor Bunlar okuma müstahak insanlar değiller Ama E şimdi hepten çuvallamışlar Benim hakkımda bir şeyler yazmışlar hele bu hafta Şimdi bu hadise ne biçimmiş Bunu millete aktarmayalım Kaynaklardan çıkaralım Niye çıkaralım Akıl süzgecinden geçmiyor. Elenmiyor. Yukarıda kaldı takıldı falan. İşte Şaban çimşek kafaları. İşte hep kafa. Ne işi var ya Sineğin? En fazla dersin ki kenarından tut. Hiç daldırmadan değdilme. Mümkün mertebe. En az değdirmek suretiyle kaldır fırlatat. En az mi? Halbuki hadis aklın tam tersine konuşuyor. İyice daldır. Ve hadis sahih. Bukhari zaten. Sifil de inkar yani. Ha yani Sifil böyle sayı şart arıyorsa Sifil bile inkar edemez. Dur yani. Herkesin kabul ettiği bir hadis bu şimdi. Ehl-i sünnetse yani. E hal böyle olunca bu ne oldu şimdi? Bugüne kadar gelen o reformistler, bilmem neler, Abdullahi Afgani bunları <gülüyor> kabul edebilecek mi şey ya adamlar? Ya gidişi ne der ya? Çorba içmesini yemesini demiyorum. Hadisi reddediyor yani. Ama ne zaman Japon birisi bunu İnceledir laboratuvarlarda. Hadisten dolayı değil. Başka bir araştırma neticesinde hadisi de bilmeden adam yavruzadı ne yapacak hadisi de gerçek yavrular daha çok hadislerle ilgileniyor ayrı dava. Çörek otunu da Avrupa e, tespit ediyor tahlilleri. Mesela hadis şerifde her şeye şifa buyuruldu. El habbetü sevde, şifa mümkünlüğü de illa ölüm hariç her derde Deva. bu da bu da Bukhari hadis şerifi derim. Ama bunlara buharim, buharim, Müslim falan e, şartı aramaz bu gazeteciler, ilahiyatçılar? Bunlar bu kafayı söylüyorum. Hepsi tenzih ederim. Çoğunu. Ama buna zaten e, aklına uymadığı zaman ayet de olsa reddediyor. Bunun hadisten ne konuşalım buna? Adam araştırıyor, araştırıyor. Diyor ki buldum, buldum, buldum. Başlıyor bağırma. Toplanıyorlar. Ne buldun ya? Diyor ki çok büyük bir şey buldum. Sineğin bir kanadında ...mikrop buldum işte neyse cehir. ...öbür kanadında aynı sineğin ...o mikrobun karşılığını buldum. Ne oldu ben? Diyor. Meşhur oldum diyor. Efendim meşhur olacağım diyor. Bütün dünya benim bu buluşumu konuşacak. Ondan sonra... ...diyorlar ne meşhur olacaksın ya? Niye diyor? Rezil olursun diyorlar. Sakın bunu söyleme. Sen buldum diye. Niye? E burayı 1400 sene evvel... ...peygamberin yani işte o zaman peygamber mi diyorlar... ...onların kitabı neyse diyorlar bu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sözü kaynakları var çünkü biliyorsun havarılar konkordatsa bile hadis fıristlerini bile ilk havarılar yaptı yani. Müsteşlikler, el-Mücemu'l-Müferres yaptılar. E, var diyorlar yani. Sen diyorlar burada rezil ol olacak, Rezil olacağın işe ne bu icat çıkarıyorsun. Rezil olursun diyorlar. O da diyor ki ya ben niye rezil olayım diyor ya? O zaman Müslüman olurum diyor. Neden? Madem diyor benim canım çıktı bu kadar laboratuvar tahlilinde bunu buldum diye seviniyorken 1400 sene evvel hiçbir vesile vasıta yokken bunu bulan birisi mutlaka bunu yaratan Allah söylemiştir buna. Bu vahiyiz söylenecek bir şey değil ki. Biz onun için diyoruz hadisler vahidir de gel anlat. Herifler ayetlerin bile vahiy olduğunu tartışmaya başladılar. İslamoğlu kafası Hüseyin. Onun adı neydi? Mustafa Üstürk müydü o? Tefsirci. Kirasunu hemşerim olmaya sıca. Mustafa aç çıkıyor diyor o ya birkaç kere söyledim. Işte. Diyor ya temsil, Tevrat'tan alınma. İşte efendim şu bu işte. Sembolik tarihselciler, değişik değişik gruplar çıkmış tabi. Yani ayeti bile e, masal kabilinden temsil masal yani hikaye. Bunların itikadı bir kısmının böyle. Maalesef. Şimdi 13'ün eee Burada akıl süzgecine koyduğun zaman akıl bu sineğin kanadı meselesini bilmediği için e, tahlil neticesi yapacak hali yok ki durup dururken adama bunu söylesen. Ne diyor? Oğlum öyle şey ya diyor. Hiç değdirmeden atsın gitsin. Niye, niye daldırıyor ya diyor. Daha beter çorbayı mikroplaştıracak. Halbuki bak e şimdi bu bulundu. Bulununca ne oldu? Adamlar efendim ee, Müslüman olan oldu vesaire konular hasıl oldu. Bunun üzerine e, şimdi bizim e, ilahiyatçılar, felsefeciler, akılcılar, mantıkçılar, hadisçilerden herkes ne demeye başladı? Büyük bir buluş demeye başladı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis olarak buyurduğu bir şey efendim bir mucize olmuyor. Bunlara göre ama bir Japon bunu bulduğu zaman büyük bir buluş oluyor ve takdire şayan oluyor ve akla uygun oluyor. Akla uygun oluyor. Halbuki biz ne diyoruz? Akla uygun olmak şartı yok. Çünkü vahiy yaratan Allah tarafından bildirildiği için mantık onu akıl onu anlayabilir ama tespit edemez. Onun için sineğin kanadındaki zehri panzeri tespit edemez. Ama bulduktan sonra bak akıl onu anlayabildi bak. Şimdi Japonlar bulunca veyahut laboratorda çıkınca akıl anlıyor. Niye bunu bir dakika evvel hadis dediğin zamanda olur böyle öyle şey diyor. Yani Japon'dan bahsetmiyorum. Müslüman ilahiyatçiyim diyen niye bu hadise inanmıyor bulunana kadar? Onun için bizim akıl İslamiyet'i çözemez, hükümleri çözemez. Alem hakkında yorum yapamaz. Mahşer hakkında yapamaz. Çünkü akılla bulunacak iş değil yani. Nasıl Şimdi maşer hakkında senin ne veri var elinde de neye göre bir ilim sahibi olacaksın? Ancak vahye dayanacaksın ayet hadise. Öbür türlü dirilmeyi bile dirilecek misin dirilmeyecek misin? Ne bilesin Allah buyurmasa yani. Belki diriltmeyecek. Dirilteceğim dediği için onu <gülüyor> kabul ediyoruz. Bir şey buyurmasaydı o konuda e, kesin bir şey konuşabilir miydik? Yani biz ölüp gidecek miyiz? Dirilecek miyiz? Dirilmeyecek miyiz denseydi. Ayette hadiste böyle bir konu olmasaydı. Hangi hoca, hangi akılla dirileceğiz diyebilir? Çünkü yaratan seni diriltme edebilir. Diriltme edebilir, bırakır seni öyle haline. Ne gibi? İşte sen, ben 53 sene evvel yok idim. hiç de işte yaratmayabilirdin. Kim bunu önceden tespit edebilirdi ki Ahmet Mahmud Ünlü diye birisi doğacak? Yani akılın işi midir? Aşilik olduğunda anlıyorum ki Mevla tam yarattı. E bundan sonra ne kadar yaşatacak? Onda da ilmim yok. E buna akıl nasıl tespit edecek? Yani e daha yarın başımana gelecek bir dakika sonra belli değil ne zaman öleceğim belli değil nereye gömüleceğim belli değil nerede öleceğim belli değil bana göre mevlaya her şey malum e bu, bu durumda ben maşere nasıl yani bileceğim ölmek dirilmek orada neler olacak yaşanacak yani bunu bunların akılla alakası var mıdır veya geri gidelim anam babama nasıl babası e gidiyorsun Adem babamıza kadar. Orada diyor topraktan, e şimdi de buyurmasaydı ki topraktan çaburdan yarattık İşte işte İslamoğlu gibi bu kadar ayet adresi varken adam hala Adem Aleyhisselam'ın babasını arıyor. Yani şimdi hidayet Allah'tan, hidayet etmedikten sonra hala Adem Aleyhisselam'ın babasını arar adam ya. Yani. Adam arıyor. Yani maymundan değiliz ama diyor, maymunla diyor Adem Aleyhisselam'ın gerisindeki diyor, e, atalardan yani Adem'in babalarından diyor maymunla birleşiyor diyor. Yani bunu bir adam elinde hiçbir veri yokken rapor yoktu yani bunu Vatikan demez böyle bir şey. Bak Vatikan demez, protestanı demez, ortodoksu demez, patrikane demez. Dünyanın hiçbir gavurunda böyle bir bu kadar bozuk bir mantık yoktur. Fasit bir mantık yoktur. Hiç olmazsa ellerinde kalan kitabın değiştirilmiş de olsa bir, bir yerinde yine... Adem'in ne topraktan yaratıldı yazıyor yani adam da diyor ki geriye gidip de topraktan yaratıldığı konusunu niye tarif edeyim bana dokunmuyor diyor Yahudi rüştiyen onu değiştirmemiş zaten çünkü neden ya babamı reddederek nereye varacağım diyor yani ve yavda maymunla birleşerek ne şeref kazanacağım diyor ben diyor niye maymun çocuğu olayım insan çocuğu olayım diyor Yahudi Hristiyan bunu yapmıyor mesela bir de Yahudi rüştiyeni bozmuyor bu Yahudi rüştiyen ekonomiye bakar şuna bakar buna bakar. Yani orada değişiklik yapar. Zina adenle recmedin. Nasıl olacak benim kızım etti? Ya benim kızım mı recmedilmez? Bu hati değiştirelim der. O o ayrı bir şey. Ama baban şuydu. Topraktan yaratılmış. Niye değiştirsin yani? Zararı yok ki ona. Dokunmuyor yani. Zaten Yahudiler Hristiyanlar efendimizin sıfatlarını da değiştirmediler ki. Efendim son sem geldiğindeki o asırda efendimizin yaşadığı o 10-20 sene içinde Abdullah'ın selam neye göre tanıdı yani? Sıfatlarını Tevrat'ta bulduğum zat dedi. E, Tevrat o zaman değiştirilmiş olsaydı, recimati değiştirilmişti. Çünkü o da binlerce sene evvel değiştirilmişti. Kralın kızına dokunduğundan veya oğluna dokunduğundan değiştirilmişti. Ama efendim Sallallahu aleyhi ve sellem henüz gelmemişken onlar da İsrail olandan beklerken niye değiştirsin abi? Ne zaman ki bekle bekle bekle bekle bizden gelecek, bir de bak da Araplardan gel. Bu anasını Postelden elden gidiyor hesabı yaptı. Şimdiki bizim marifetçiler gibi post hesabı yapıldığı için proje. Her şey proje. Efendim sonra ne olacak? E adam bu projeye göre hareket ettiğinden işi değiştiriyor tabii. Hadisi hadisi, tefsiri, ruh furkan, cübbeli falan efendinin sevdiği adam derken hepsini değiştirebilir. Çünkü e, projeye uymadı yani. Batıl gidemediğileri baktı ki çuvallayacağım derse bu adamı dışlayıp. E şimdi burada da Efendimiz gelene kadar sorun yoktu. Sıfatları duruyordu. Abdullah bin Selam bu sıfatları doğru bilmese nereden tanıyacaktı? Hatta tabi'nin döneminde de yani tahrif edilmeyen nuskalar var. kâb Ahbar niye göre Müslüman oldu? ve bin-i niye göre Müslüman oldu? Hele kâb Ahbar'ın Müslüman olmak kıstası, babasının vasiyeti duvarda bir şey var pencere içeri oraya kitlemiş onu. Bak oğlum ben ölçüden sonra bunu çıkarırsın falan falan. O mesele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hayattaydı. Fakat Yemen'de yani yetişemedi sahabeden olma. Hazreti Ömer döneminde. E şimdi bunların hepsi daha o dönemde yani Efendimiz'den sonraya bile doğru nüskalar kaldı. Çünkü yani 10 sene 20 sene içinde dünyanın her tarafındaki nüskalere nasıl ulaşacaklar? İnternetteki site gibi ki bir anda değiştirsin. Nüskalar duruyordu. Ama bu değişiklik neden oldu? Arap'tan gelince işine gelmedi. Nübüvvet beni İsrail'den gitmesine hesabına girdi. Ondan sonra Efendimiz efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in e, onlara tabii aynı hükümleri uygulaması, zina ise, rejim. Çünkü onlar Efendimiz'e bir kolaylık olsun diye geldiler, bir zina meselesi oldu, belki bir şey e, sağlar diye. Yeni gelen vahiy de falan dedi, bana da aynı vahiy olunuyor. Bu vahiy değişmedi, bu rejim devam ediyor falan. Orada baktılar, kendilerini uyduramıyorlar, yani parayla satın alınacak bir durum yok, adamına göre hükmü değiştiremiyor. Çünkü Yahudi'nin lehine olsa da Yahudi'nin lehine Müslüman görünen münafığın aleyhine hüküm verebiliyor. E şimdi burada oynama payı yok ya. Bu insan nasıl satın alabilsin? E tabii bunun hesabı kitabı yapıldı Yahudi. E, Haham üst kurulu tarafından. -e -e on Yahudi alimi iman etseydi bütün Yahudi milleti Müslüman olmuştu buyuruyor. Yani on kişinin elinde döndü bütün Yahudi'nin şey. E şimdi bütün yedi milyar, sekiz milyar da Yahudi'nin elinde Suriye'yi de karıştırıyor, her yeri karıştırıyor. Çin'i de karıştırıyor. Doğu Türkistan'ı karıştırıyor. Avrupa'yı da karıştırıyor, her yeri karıştırıyor. Amerikan da FETÖ'yü de bela diyor Her yere bela diyor yani. Abi 10 Yahudi aliminin yüzünden oluyor. Çünkü o zamanlar e, şeyin başını tutanlar, suyun başını tutanlar onlar. Millete cahil olduğunda, Tevrat'ta bir milyon ayet, hafızı yok. Birkaç kişi. E, değişiklik arada ortada, 5-10 kişinin arasında kalabiliyor. Ondan sonra dışarı sızmadan al sizin kitabınız bu. Dedikten sonra millet onlar ne verdi? onu okuyor. Şimdiki ilahiyatçıların millete dayatması gibi yani. Hadisleri kabul etmeyin. Akla vurun. Akıl olmazsa uymayın. Bir şeyler bir şeyler. E millet de cahil olduğundan bunları benimseyebiliyor yani. Halbuki biz onlara diyoruz okuyun, araştırın. Bu kadar kaynaklar var. Hadisler böyle bir tane iki tane değil. Dünya kadar hadis-i şerif var. Milyonlarca hadis-i şerif verivahat var. Bunların hepsinde ilim var, hikmet var. Burada akla e, yo, vurmayın. Ama aklınızı oraya uydurmaya, anlatmaya çalışın. Hikmetini anlamaya çalışın. Anlayamadığınız noktada kayba iman etmeyi devreye sokun. E, zaten bize hikmetini bulun diye bir emir de yok. Hikmeti beyan edileni zaten mecbur anlıyoruz zaten hadiste. Hikmeti beyan edilmeyenin. Anlarsak ne hala? Anlamazsak iman et. Aa, şimdi 1400 sene sonra e, Kaptan Kuston'un iki denizin bulması gibi. Veyahut sineğin kanadını Japonların bulması gibi. Daha birçok husus şu anda tek tek çörek otundaki e, bağışıklık sistemi güçlendirmesi nedeniyle her hastalığa şifa alması Avrupa'da şu anda bulunması gibi. Yani bunun daha dünya kadar örneği var. Hangisine gelirsen tıbbın ebeviden gir, öbüründen çık. Hepsinde mucize var. E çünkü akılla değil ki bu vahiyle. E şimdi ben ne yapmışım efendim? Gazali'yi ee, Gazali tekfir etmişim. Ondan sonra şey Gazali diyorum. Ee, Gazali Hazretleri'nin hükmüyle diyelim yani de bunlar tabi onu demeden direkt bana diyor İbn Sina'yı tekfir etmişim, Farabi'yi tekfir etmişim. Ali Şerati'yi tekfir etmişim efendim. O da TV zaten ee, e, kaynağı kim diyor? O sözleri söyleyen cüppeli Ahmet'in kaynağı kim? Kaynağı kim diye Adam benim sohbetimi daha dinlememiş. Efendim gitmiş burada yorumlar yazmış falan filan. Benim kaynağımın ne olduğunu anlayamamış. Halbuki bir ders evvel geçende de kaynak söyledik. Şimdi ben bu konuyu niye açtım? İşte ona bunu ölmüşler mezardaki adamlara kafir desem ne olmuş değil desem ne olmuş falan filan. Yahu kardeşim bu adamların görüşleri e, şu anda işlevde. Şu yeni bir insanlar böyle inanırsa kafir olacak diye. Bu insanı kafir eder. Siz bu itikatta olmayın diye bu millete anlatmak zorundayım. Bir. İkincisi ben bunu durup, durup yani seçmece yapmıyorum ki. Mektubattan ben ders başladım. Aylar oldu yani bir seneye yaklaştı. 3-4 ayda tatil oldu yazın. Bu mektupta uzun mektub idi İmam Bizim için müçtehittir, müceddittir. Bütün e, dünya el sünnet Müslümanlar için çok büyük değer sahibidir. Ve itikatta müştehittir. Fıkıhta olmasa da. İmam Rahman Hazretleri daha ziyaretinden yeni geldik yani. Kaddesallahu aleyhi ve sellem mektubunu okurken efendim birinci cilt bak kaynağı kim diyor. Sanki kaynak söylesem anlayacak. Kaynağın diyor mektubat diyorum sana. 266. mektup. 260. sayfadan başlayan mektubun 264. sayfasında. Şimdi burada Ahmet Hakan'a da tabii laf düşmüş. Salih Duna'ya da Duna, o oflu ya, t'leri de diyor kendisi de onu için Salih Duna. Salih Duna'ya da laf düşmüş. Ondan sonra efendim, e, şimdi konuşması öyle yani kendisinin şekli öyle, öyle desem daha sevinir belki. Sen efendim geliyor, işte ölmüşlerle ne Ali Şerati'ye niye geldi? Esas kuyruk açısı Ali Şerati'den. Ali Şerati'yi çöz çözüyor falan falan. Ya Ali Şerati, Şevket Ege Üstad da yazıyor. Birçok çok kaynaklar. Ben çünkü bundan kitaplardan okumadığım için onlara güvendiğim adamdan kaynak veririm tabii ki Şevket Eği. Yani yalan yazacak biri değil. Hani nakil yaptığı nakilde her doduğu her yazdığı doğrudur demiyor. Her yazdığı adam do... nakil yapmasında kazip e, yalancılık yapacak bir adam değil. Öbür türlü kendi görüşleri olur katılmayabilirim ya. Yani. Değil mi? Çay pişirmeye kadar anlatıyorum bu harik adam? Çayı şöyle demleyeyim bilmem ne. 70 sevap yok yani o çay pişirmesine. Belki o usulü beğenmem yani bana ne. Ama o adam derse ki şu adam şuna şöyle diyor bak onu nakil olarak alabilirim çünkü adam dürüst. Naklinde dürüsttür. Yorumlarında bazı katılmadığım onun da var. Yani şey ehl sünnetin imamı değil ya. Yani. Hal böyle olunca şimdi ee, orada söylüyor. Ama sonra ben yaptığım araştırmalarda da bu geçiyor. Ali Şerati diyor ki mesela Allah bir canus mudur? Diyor. Canus mı? Mu? Canus mu ne? Şimdi bu benim tabii eski bilgilerim hafızamdan geliyor aklıma. Ben bir şey ders hazırlayamadım. Geldim böyle çıktılar verin ki dedim bu adamlar ne yazmış. Ondan sonra diyor ki canustur. Canus ne demek? Put. İki yüzü olan bir puttur diyor. İki yüzü olan bir puttur. Hani bir taraftan hani zulmetmeyin derde, de. Anlıyorsun mu? Bir taraftan da çoluk çocuk aç ya denizlerde boğuluyorlar ya şimdi garibancı. Buna da Allah yapmıyor mu şimdi? Yaratmıyor mu bu sefilliği? Ehli sünnete göre hayrı da yaratan Allah, şeri de yaratan Allah. hayırdan razıdır, şerden razı değildir. Ama onun sebepleri var. O zalimlerin de zulmü nedeniyle oluyor allah Teala. Ona da müsaade ediyor ki. onun katil ol olsun. Bu da mazlum olsun. Bu, da, bu kazanıyor. Bu cehenneme gidecek. E Mevla imtihan yurduna gönderdi. Öbür türlü herkese iyilik yaptırsa, kötülüğü yaratmasa, e, yaratma, kötülüğü yaratmadıktan sonra imtihan diye bir şey kalmaz ki. Ezra. Toptan herkesi cennete gönderildi. Dünyayı kurmağa ne gerek var? Biz Mevla'ya akıl mı öğreteceğiz? Niye imtihan ediyorsun ki bizi falan diye. E şimdi diyor Allah iki yüzlü puttur diyor. Hem de diyor hakiki bir canustur evet. diyor. Yani hani demek istiyor ki temsili ve teşbihi konuşmuyorum. Hakikaten iki diyor Allah. Yani anlatabiliyor muyum işte? Ona der zulmetme ama ona da yaratır demek istiyor. Ondan sonra öbürü de mazlum olur ona da acır diyor falan. Yani Allah itham ediyor. Ve bu adamın daha bin türlü sabıklıkları var. Efendim bunu alimler tekfir ediyorlar. El-Sünnet alimler tekfir ediyorlar. Allah put diyenin, iki yüzlü put diyenin, ya Müslüman Müslüman diyenin anlını karışlar. Hani Ebu Suud Efendi'nin bir fetvası var Ravafız hakkında çok kullanmak istemiyorum. Ama kullanılması gerekebiliyor bazen. Hemen şek kafir. Bunların kafirliğinde şüphe eden de kafir diyor ya. Şimdi Ali Şeraf'a gidici adam diyecek Allah puttur. Hem de iki yüzlü bir puttur, iki taraflı iş yapar. Diyor. Bu adam mı kafir mi acaba? diyen de kafir. Çünkü Allah put diyenin Artık e, bir tevil götürür tarafı yoktur. Berbat bir adam. Ama çok takipçisi var Türkiye'de. Akit yazarlarında da bolca mevcuttur. Bunlar böyle. Suriye'de miymiş kabrine? Biz oraya giderken bir kadın yazar var. ismini unuttum. Şimdi ne lazım değil. Başörtülü falan. Bir Mezana giderken diyor böyle diyor sanki. Kabe'ye varacak mısınız gibi heyecanlandık diyor. Bilmem ne bir şey. put diyen adamın. Mezarına ne fayda var mezarından ya? Lanet yağdığı mezara sen gidiyorsun ya. Allah, Celle Celaluhu bu kadar... peygamber de bıraktık, adam Allah'a konuşuyor ya. Sallallahu aleyhi ve sellem bırakılır mı da yani? Lafın akışı konuşuyorum. Şimdi bunların kafir olduğunda şüpheden de kafir. E şimdi işte efendim, o da TV kaynak soruyor. a sana kaynak. Kaynak, İmam Rabbani Hazreti attı, fakat o da tekfir etmiyor. Ne yapıyor? Geri de bir kaynağa götürük kim? İmam Gazali. Hucetül İslam. Mevzu nereden çıkıyor mektubatta? 264'e geri dönüyorum bu noktaya cevap vermek için. Ben ne alakalı demur. Allah kadimdir. Kadim evveli yok. Ezeli'yün. Ezelidir, başlangıcı yok. Ne kadar geri gitsen Allah Teala şu noktada var oldu diyemezsin haşa. Bundan evvel yok idi diyemezsin haşa. Ama arş için dersin, fers için dersin, melek için dersin peygamber için dersen, her şey için dersin, dünya için dersin, gökler için dersin, şu, şu noktadan geride yoktu bunlar da. Allah yarattı ya. Yaratılan bir noktada başlıyor demek zaten. Mahluk ne demek? Ezelidir Allah sadece. gayri Allah'tan gayrinin kıdemi yoktur. Ezeliliği sıfatı yoktur. Femen men bi ve Kim derse ki Allah'tan başka kadim var ve ezeli var, Mutezile o kadar iş ileri gidiyor ki bu işte. Onlar da işte ya ileriye geri ya ifrat tefrit. Allah sıfatlarını bile reddediyorlar. Ama kafir diyemiyoruz onlara. Sıfatlarının kadim olduğunu inkar ediyorlar. Kadim olduğunu. E çünkü diyorlar ki tahtülü kudema lazım gelir. Yani ilim sıfatı kadimdir evveli yok. E i̇şte efendim sem'u işitme sıfatı kadim. İşte sekiz sıfat. Sübutiye-i zafiye falan. Yahu Niye tatil-i lazım gelsin? allah Teala kendi var sıfatları da onunla birlikte var. Bende bir merhamet varsa bu benden ayrı bir merhamet olarak şurada gösterilemez. Dolayısıyla e, sıfatlar zata racidir. Bir insanda 50 sıfat da olsa o onun kendinde mündemiştir. Bir, birdir yani ikilenmez o. Yani adamı ikiletmez yani. İkinci, üçüncü şahsa çevirmez. Onun Allah'ta ilim var, Semih Basar var, irade var, kudret var, kelam var, tekvim var dediğim zaman. Bunların hepsi de kadimdir dediğim zaman e Allah var, bunlar da Allah'la beraber var. Bu sıfatları olduğundan kudem, tahtüdü kudema lazım gelmiyor. Ama bu tezile aşırı tenzih. Ya ayet hadise uymak varken işte yine akla uyduğundan Allah'ı aşırı münezzeh tutayım derken sıfatları işte devre dışı bırakarak hepsi zatı, zatı var bir tek şeklinde veya sıfatları kadim değil şeklinde bir şey uyduruyorlar tabii bundan kafir olmuyorlar ama çünkü sıfatı yok Allah bilmiyor işitmiyor demiyor kadim değil diyor mağaza konuşuyor hal böyleyken sen bir de kalkıp dersen ki göklerin evveliyou ya adam Allah'ın sıfatını bile kadim derken elüsünet kadim diyor sıfatlara Öbürleri ne diyorsun ya Allah'tan başka bir kadim olur mu diyorlar bu çok da hassas iken 72 fırkada bile böyle bu 72 fırkada Bırak 72 fırkada bozulmuş, bozu yani bütün dinlerin şu anda o kısmı hala bozulmamış. <gülüyor> yani geçmiş kitap elinin birçok tarifatı var, dinleri kalmamış. Ama onlara da sorsan Allah'tan başka kadim yok. Allah ezeli tektir. Yani çavurun yapmayacağı bir şey. Yani deriniz ya, çavurun kabul etmediği bile bir şey. O kadar ittifak. Ama efemen Al, kâle galebe kıdemi gayr hak. Sübhaneye, Allah'tan gayrı kadim var, ezeli var diyen fakat kefer. muhakkak kafir oldu. Ve münazil isyiyeti işte bu cihettendir ki Keffar Ali Gaz İmam Gazaliu Allah. İbn Gaz Gazali tekfir etti yani kafir olduğunu ilan etti İbn Sina vel farab ve farabiye ve gayr-ıhum. İbn Sina'yı kafir oldur, farabi kafir olduğunu, diğer bazı fe felsefeciler niye Fenum kailun bi kıdem ve Diyor ki akıllar yani benim kafamın beynimdeki akıl bu, bendeki akıl demiyor tabii. Çünkü ben 53 sene evvel yoktum. Nasıl diyecek ki ezeli? Onu demiyor. Ama genel manada akıl mefhumu, ruh mefhumu, ruh. Sanki hani ne diyeyim sana poğaça yok. Açma yok, çatal yok. Ona kadim demiyor. Ama hamuruna kadim diyor. Bu sonra diyor açma oldu, poğaça oldu, çatal oldu. Ama bunun bir hamuru vardı ya. Mayalandı o hamur. O hamurun evveli yok diyor. O diyor oldu olası vardı diyor. Allah'la beraber vardı diyor. E bu zaman Allah yaratmadı oluyor. Nasıl Allah'la beraber var oluyor? Yani ham madde vardı diyor. Heyula ve suret dediği de o. Yani ham madde. Varlığın bir ham maddesi varmış. Allah o zaman yoktan yaratmıyor. Ham maddeden yaratıyor. Anladın mı? Ama geldiğin zaman bu poğaça 5 dakika evvel yoktu diyor canım, 10 dakika evvel bu çatal yoktu diyor. Ama hamuru hamuru vardı, hamur hep vardı diyor. Şimdi bu kafada oldukları için vakalezab bir kitle müsavat bir mafya, gökler ve göklerde içinde ne varsa gezegenler, bak güneş ay ve gezegen sistemin tümünün evveli yoktu diyor İbnü's-Sina Farabi. Evveli yok ne demek ya? Yaratılmamış demek ya. Bu neyi gerektiriyor? Yok olmaması. Çünkü madem kıdemi sabittir, ademi muhaldir. Bu bir kaydedir. Bu yaratılmamışsa, bunun varlığı kendindense bu kendi kendini yok etmez. Ne gibi? allah Teala gibi. Varlığı kendinden olduğu için asla yok olmuyor. Çünkü kimse onu yok edemiyor. Ondan başka varlığı kendinden olan yok. E, varlığı kendinden olan yoksa hepsi ne olmuş oluyor? Bütün mevcudat varlığı sonradan yani Allah tarafından yaratılan o da ne oluyor başladığı bir nokta oluyor yani ondan gerisi yokluktaydı yoktu yani sonradan bir noktada yaratıldı ama yedi bin sene evvel ama 70 bin sene evvel ama milyon sene evvel yani yerler gökler için konuşmuyorum milyon seneleri tabii ama diyelim ki ruhu mücrede ervahı mücrede yaratılmış işte efendim ruhlar, rızıklardan 4000 sene evvel ruhlar yaratılmış. Veyahut Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru ilk yaratılmış. Yani bu noktada geriye ne kadar gidersen git. Ama yaratıldığı bir nokta var. Ondan evvel yoktu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'de nuru da yoktu. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu kadim mi? Nasıl ruhu kadim olacak ya? Efendimiz dahilist bir peygamber. Hiçbir melek Cebrail Aleyhisselam dahil kadim olamaz. Ha, önce olur. Ama ezeli olamaz. Yani Mevla yaratmıştır kün demiştir. Fe kün olmuştur. O noktada varlığı başlamıştır. Nasıl Allah'la şerik olacak? Aşağı ortak olacak? Bu şirktir. Onun için İmam Gazali dedi iblisine Farabi kâfir oldular. Çünkü gökler yerler evveli yok dediler. Şimdi Oda TV anladın mı kaynağım ne? Kaynağı İmam Rabbani, onu da kaynağı İmam Gazali. Hepsinin kaynağı Hazreti Kur'an. Halik'u külli şey. Şey mevcut demektir. Ya, yaratılan varlık. Her varlığı yaratan Allah. Ayet ya. Hadi İmamı Gazalim'e -Imam Rabbani de bıraktıkça Kur'an'dan da haberin yok. Dinden imandan da haberin yok. Her mevcudu yaratan odur. Peki gökler mevcut mudur? Vardık aleminde Görüyoruz. Mevcuttur. Akıl mevcut mudur? Görmesek de mevcuttur. Var. Ruh mevcut mudur? Mevcuttur. Görmüyoruz ama işte uyuyunca çıktığını görüyoruz. Yani ölünce de adam oluyor tahta gibi görüyoruz. Yani eserini görüyoruz. Demek ki var. E burada da yani enerjiyi göremiyoruz. Bize vuran ışığı görüyoruz. Değil mi? Öbür türlü kabloyu açıyorsun. Bakıyorsun kabloda ışık yok. Yani bunun gelen kablosunu açıyoruz. Kabloda ışık yok. Bunları kapatırsak Kablo bize ışık vermiyor. Ama kabloyu kesersek o zaman da bu bize ışık vermiyor. Çünkü bu ışık ona kablodan geliyor. Anladın mı? O kabloda enerji var. Ne anladın? Eserinden. Eserine çıt bastın yandın. Çünkü onda gösterme kabiliyeti yok. Kabloda. Ona gösterme kabiliyeti olan bir şey taktığın zaman ondaki enerji burada zuhur ediyor. Bu açık bir şey var. E demek ki akılda var, ruhta var, efendim gökte var, yerde var, var. Peki mevlada da böyle ki her şeyi yaratan Allah. O zaman ne oldu? Yaratan Allah ise bu mahluk oldu. Yani yaratılmış oldu. Yaratılmış olmak ne demek? Öyle bir zaman geçtik üzerinden o zaman bundan eser yoktu. Esamesi okumuyordu demek. Çünkü yaratıldığı noktada başladı devreye girdi. Ama ruhlar bedenlerden evvel yaratıldı. Bizim de ruhlarımız öyle. Ben 50 senelik bir adam mıyım yani? Sen de 40 senelik adam değilsin. Neden? Ruhlarımız, rızıklarımız bizden 4000 sene evvel ham meselesi. Rızıklardan 4000 sene evvel ruhlar yaratıldı. Ya da ruhlar 4000 sene evvel bedenlerden, ruhlardan 4000 sene evvel rızıklar. Hani o neden? Rızık endişesine düşmeyin. Siz yaratılmadan 8000 sene evvel rızkınız yaratılıyor. Hadis-i buna işaret ediyor. Yani burada demek istediğim, ruh bedenin beraberinde yaratılmıyor. Ruh üfleniyor ona. Ruh hazırda var, yaratılmış. Yani senin ruhun, diyelim 4000 sene, 8000 sene evvel var. Senin bu ruhun, anne karnında 120 günlük olunca iskelete üfleniyor. Ama o anda yaratılmıyor o. Ruhlar önce yaratılmış. Ruhlar alemi diyoruz. Alem-i diyoruz. gali bela diyoruz. Kim dedi ki miin buyurduğu zaman? Kim cevap verdi ki bela tabii ki sen Rabbimizsin? Biz e, bedenimiz yoktu. Ruh vardı da cevap verdi. Adem Aleyhisselam'ın sulbünden orada Arafat Vadisi'nde bizim bu bedenler mi çıktı? Bu kadar insan nasıl çıkacaktı Arafat'a? Zerrecikler halinde ruhlar çıktı. E cevap veren de ruhtur zaten. Şu anda da konuşan ruhtur. Niye? Şu anda bir huku bastırsa bana, siz de bakarsınız bana, ben şey konuşamam. Adam bazen <gülüyor> uyuyabilir yani, küt gidersin yani. Ne oldu ruh gitti, ruh gitti ne oldu hadi konuş, e canlı yayındasın de bana. Ya ruh gittikten sonra beden ne anlayacak canlı yayında mıyım? Adam ölüyor zaten öldü mü? Ateşe atıyorsun, yanacaksın desen kalkabilir mi? <gülüyor> ruh gitti nasıl kalkacak? Bu da diyor bana ki canlı yayındasın hoca niye uyukluyorsun? Ya ruh gitti kardeşim. Yani ruh var. Esas insan ruhtur. Efendim senin, efendim babanın işte acayip hizaları var mı usta. Esas insan ruhtur. Ve konuşan da ruhtur. Değilse uykuda konuşsun. Uyku, uykuda uyuklarken konuşanları kastetmiyorum. Mantıklı konuşsun yani. Hezeyan etmesin. Veyahut ölü konuşsun. Madem beden konuşuyor. O zaman anlaştık. Ruh konuşuyor. Yani demek istediğim Ruh da ezelî değildir. Ne demek ezelî değildir? Bedenden öncedir. Bedene göre kıdemi var. Ama Allah'a göre kıdemi yok. Çünkü allah Teala her şeyi ben yarattım diyor. Şey ne demek? Varlık alemindeki her mevcut. Peki var olan her şeyi ben yarattım dediğine göre ne buyurmuş oluyor? Bunların başladığı bir nokta var. Benim yarattığım noktadan gerisi yok bunların. Herkesin bir saati vakti var. Ruhunda bedeninde vesairede. Orada yaratıyorum. göğünce önce yarattım. Yeri sonra döşedim. Neyse. Hangisi önce hangisi sonra. Ama ben yaratıyorum. Peki bu hate göre her şeyi yaratan Allah'sa Allah ezelidir. Her şey mahluktur, yaratılmıştır. Yaratılmadan evvel yok idi. Ayet bu. E sen dersen ki göklerin evveli yok. Bunu Allah yaratmadı oluyor. Ya başı yok yani. Ne kadar geri gitsen gök hep vardı. İblis bunu söylüyor? Gök hep vardıysa oldu Allah'a ortak. Allah da hep var. O zaman hep var olan bir şeyi geçmişinde yokluk olmayan bir şeyi Allah yaratmamıştır ki. Ona göre öyle oluyor. Bu lafıra götürür demiyorum. Eşittir bu laf bu mana. Eşittir. Ben hep vardım. Desen kafir olmaz mısın? Allah mahsus ya. Hep vardım. Sen kimsin? E gökte de yok bu sıfat, Arş'ta da yok. Efendim, sallallahu aleyhi nurunda da yok diyorum bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu en evvel yaratılmıştır. Ama yaratıldığı bir nokta var. Geçmişinde yok. Allah'ın ortağı maşa. Buraya dikkat edeceğiz. 13'ün için tekbir et. Şimdi geldi bizinkiler sazan balığı gibi atlamışlar. Cübbeli Ahmet'in kaynağı kim? Şimdi Oda TV işte mantık yürücü bir şeyler okuyor falan. Yok Mevlüt'e katılır. Yok benim hakkımda konuşuyor işte. Uyduruyor kaydırıyor. Ondan sonra efendim birisi kalkmış Ünal Özmen mi ne? O da diyor ki bunlar FETÖ'cü mü o bir gün gazetesi bilmiyorum sanki. O da diyor ki Cübbeli Ahmet Hoca saçmalamıyor. Niye saçmalamıyor diyor. E inandığını söylüyor zaten. Din budur diyor. Yani bu Salih Tuna'yla Ahmet Hakan'lara demek istiyor ki siz ya Müslümanım deyin ya gavrum siz de bir seçim yapın diyor. Cübbeli doğru konuşuyor diyor. Müslümanım diyorsanız saçmalamıyor diyor yani. Ama diyor ben inanmıyorum diyor bak. Yani adam diyor ki ben diyor inanmıyorum diyor. Çünkü diyor ben akılcıyım diyor. Vahim ayı tanımam diyor açıkça. Ama diyor adama da saçmalıyor demeyin diyor. Çünkü Kur'an hadis böyle diyor diyor yani. Sen Müslümansan diyor ona. Ya diyor benim safa gel Yavurum diye açıkla diyor. Anladı mı bu Ünal Özmen çok mantıklı yaskırlaşmış, gavur mantığıyla yaklaşmış güzel, kendine göre güzel. Yani bu bizimkilere çok güzel oturtuyor diyor ki lafı, ya kardeşim diyor Cübbeli Ahmet saçmalamıyor diyor. Ayet hadise gittiğin zaman adam doğru konuşuyor, sen Müslüman mısın diyor değil misin ona karar ver diyor. Ya benim gibi diyor, akla bakarım bunları takmam de diyor. Ya da diyor en Müslümanım deyip Cübbeli'ye de saçmalıyor deme diyor. Ne akıllı böyle inançsızlar var diyeyim şimdi. Çünkü retük kuralları da var. Retük kuralları olduğu için onlara da dikkat edeceğiz. Ondan sonra gelmiş e, tabii ki Ahmet Hakan demeden durur mu? O da hürriyet yazarı. Diyor ki ey Cübbeli diyor biz diyor Batılı'ya nasıl hava atacağız? Niye diyor? Çünkü diyor. Ya biz hep diyorduk ki bizde İbn Sina var, bizde Farabi var. Cahurlar bir şey bilemezken bizim İbn Sina'lar, Farabi'ler falan filan bilimle takla attırıyordu. E sen de bunları kafir ilan ettin. Kozumuz İbn Sina'la Farabi boşa çıktı falan filan. Ne diyeceğiz diyor yani? Ondan sonra diyor peki diyor o zaman bir sen kaldın diyor. cübbelimiz var diyeceğiz diyor Avrupa'ya. E cübbeli de ne bulmuştu oralarda? Yanmayan kefen bulmuş diyor. Ben yanmayan kefen bulamadım. Hele sana hiç bulamadım. Sana 104 kitabı yazıp kefene koysan yine yanarsın. Yanmayan kefeni bulsaydım sana giydirirdim. Ama kefen tutmuyor yani. Kefen tutmuyor. Onun için şimdi buna da bir cevap veriyoruz. Tabii kısaca. <gülüyor> Ahmet Hakan ki sen i̇bris Sina İna hava atmaya devam edebilirsin. Ne bakımdan? Türk diye. Türklükle hava atabilirsin. Mesela dersin ki Avrupalıya İbn Sina abi Türk'tü. Çünkü adam yavur olunca Türklükten çıkmıyor. Türklerde de çok yavrular var. Kafa tascı mantığıyla yaklaşıyorum. Ulusalcı kafayla. Şimdi o zaman ne yaparsın arkadaş? Sen de dersin ki gavura Türklükten gidersin. Dersin ki doğruyu konuşuyorum ya yani. şu anda da yine inandığı bu konuşuyorum. Yine dalga geçmiyorum. Türk'ün aklı, Türk'ün fikri, Türk'ün felsefesi, Türk'ün tıp bilgisi. Bak bunlara katılırım. Yani adam e, Türklerin Müslüman olmadan önce de hönerleri yok muydu? İslamiyet geleli diyelim bir dört sene. E, ondan evvel Türkler yok muydu? 2000 sene evvel, 3000 sene evvel. Mesela 14 tane imparatorluk, e, yani devlet kurmuşuz diyorsun. Cumhurbaşkanlığı formasında kaç tane e, yıldız var işte 14 mü 16 mı? Neyse işte onu da saçını çok bilmiyorum. Atilla, bilmem işte efendim söylüyorlar. Ee, birçok bir tane daha var meşhur o Avrupalıları falan fethetmiş. Yani Fethihten ve sonra İslam'dan öncesine de efendim zafer kazanmış diyelim oralarda. Ee, Türk büyükleri var. Şimdi bunlar devlet kurma bakımından, ordu yönetme bakımından işte ne bileyim birçok bir özellikleri var. Güzellikleri de var yani. Merhamettir, mazlumun yanında olmaktır, mertliktir falan filan. Türklerde bu hasıflar var. Evvelce de var yani. Yani sen o zaman Müslüman olarak İbn-i Farabi'yi takdim etmezsin. Hava atman için kendini Türk kabul ediyorsan tabii. Çünkü sen bir de e, şeye de sas çaldırmış adamsın yani. Demirtaşa falan. Askeri polise kurşun sıkan teröristlere Kürtçülere, Kürtlere demiyorum. Kurban olayım Kürt'ün Müslümanına. Kürtçülere diyorum ırkçılık İslam'da yoktur. Kafa tasçı Kürtçülere saz çaldırıp e, barajı açsınlar diye uğraşmış bir adamsın. yani. Onun için senin Türklüğün de şu anda şüpheye giriyor. Ama ben Türk'üm diyorsan, damarlarında Türk kanı varsa falan, İbn-i Sinah ile bol bol övünebilirsin. Ben senin elinden o oyuncağı almadım. Malzemen devam ediyor. Ama ben İbn Sinai Farabi'yi tekfir etmedim. Kim etti? İmam Rabbani de okuduk. Dersimizde sırası geldi. İmam Rabbani nereye dayandı? İmam Gazali. İmam Gazali nereye dayandı? Demin okuduğum ayette, ben birçok ayette Allah her şey yoktu, ben yoktan yarattım diyor. Yoktan yarattım. buyurulan yerde evveli yoktu bunun. Bu hep vardı. Diyemezsin. Bütün ayetlerle çelişirsin. bu sefer de efendim adam büyük tıpçıymış tabipmiş, filozofmuş, Türkmüş diye kimse senin Kur'an ayetlerini inkar etmene göz yumamaz. İnkar etme halinde de sana Müslüman diyemez. E çünkü Müslüman diyen de kafir olur. Adam diyecek ki Allah gibi göklerde evveli yok. E ben de buna Müslüman diyeceğim. Yani bu. ben adam Müslüman demezler. Kafirliğinde şüpheden de kafir olur. Kaidesi burada geçer. Çünkü Allah şeyin yaratıcısıdır. Efendim. Şimdi. Ne diyor ondan sonra? Salih. Bir de Tuna'ya gelmedik daha şimdi. Ondan. Cübbeli kafirleri demiş şimdi bu da. Cübbeli kafirleri çok diyor. Yani. Bunlar diyor. Üçlük kafir diye diye diyor. Herkesi diyor efendim bir şeye sokarlar diyor işte. Bir şeyler anlatmış burada da. Kübbeli Ahmet'i dolaşıma soktular diyor. Yani o da TV için diyor. Geçenlerde Ali Şevirati'yi kafir ilan etmişti diyor. Yahu kardeşim adam Allah put demiş. Canus demiş. Sen nasıl yazarsın? Gitincele ya. Allah put diyene kafir nasıl demeyeceksin ya? Demeyen kafir olur. Ondan sonra diyor bir, bir, kaç gün geçmeden diyor e, İbn-i Sinaf-ı kafirleri manşete çektiler. Ya benim kadar insanlara kafir dememeye dememeye özen gösteren bir adam da bulamazsın. Çünkü el iş şiarı budur. Teke tekten hatırlıyorsunuz. E, o da mektubattadır. Ya adam hiçbir günah yapmakla kâfir olmaz. Artık günahın aklına hayaline gelmeyen günahları düşünebilirsin. Babasını mı öldürmüyor? Anasıyla mı zina atmıyor. Babasının kafasını mı kesmiyor? Kafatasında şarap döküp mü? Içmiyor, ne yapmıyor ya? Fakat bu adam yaptıklarının haram olduğuna inanıyor. Bunlar Allah yasak etmiş. Ben inanıyorum harama helal ama canım böyle istiyor yani böyle keyfim böyle geldi diyor. Yaptı. Bu adama bile kafir diyemezsin diyen İmam-ı Azam'ın mezhebindeyiz biz. Harama helal demedikçe. Çünkü itikadın özellikleri var ama sen Kur'an'ın ayetiyle çeliştikten sonra göklerin evveli yok. Onlar da Allah gibi kadim. Dediğin anda sabaha kadar teheccüd kılsan, akşama kadar oruç tutsan, ömrün boyu ibadet yapsan yine kâfir oluyorsun. Çünkü hiçbir günah adamı kâfir etmiyor. Adamın imanı varsa. helal harama. Hiçbir ibadet de adamı Müslüman etmiyor. Hiçbir ibadet. Kabe'nin içinde iki rekatta Kur'an'ı atmetti herif. iki rekatta Kur'an'ı atmetti. Öyle hafızı Kur'an Kabe'nin içinde evliya falan falan. Ama bu adam diyor ki göklerin evveli yok. Göklerde Allah gibi hep vardı. Bir şirk. Ne diyorum sana? Hiçbir günah helal-ı harama inandıktan sonra imanı varsa günah yüzünden adam kafir olmaz. Günahkar olur. Cehennemlik olur. Allah dilerse atar ayrı dava. Kafirde kesin karar veriyor, Müslumanda veya furu yaşa dilediği başlayabilirim pay koymuş. Günah da pay koymuş. Kesin cehennemlik diye şahıs olarak o adam için konuşamıyoruz. Ne kadar günah olsa da. el böyle kaideleri var. Bunlar eslemez ve değişmez. Ama sen bunlarda haberin yok şeden. Işte. El-üslet derken İslam'ın kaideleri bunlar. Ayet-hadisler bunlar. O zaman Efendim mesele ne? Mesela şu, bir adam istediği kadar ibadet yapsa Allah gibi gökte, efendim e, akılda, ruhta, ham madde olarak ezeliidir Allah varken da hep vardır, kendiliğinden vardır. Yani Allah onları yaratmamış, onlar Allah'ın varlığıyla devam edip gidiyorlar. Bunu dediği anda kafirdir. İşte o zaman da hiçbir ibadet adamı müslüman etmiyor imanı yoksa. Yani siz bu kadar gazeteci falan olmuşsunuz. Ben hiç kültür seviyesi sıfır olan köyden dün gelmiş benden biraz daha iyidir belki seviyesi benden beter diyeyim haşa adam hiç okumamış oturuyor önüme anlatıyorum adam anlıyor ve gidip profesöre de anlatıyor ha ben de öyle cemaatlar var profesörü susturuyor. Şimdi siz okuduk diyorsunuz bu ne mantıktır ya bu adama kafir denir mi ya? Kaide vardır. Bu kaideye uyan kafir oluyor. Uymayan kafir olmuyor. Yani buna dahil olan var, harici olan mı? Hiçbir günahlan adama kafir diyemiyorum. Ama ayeti inkar etti mi diyorum. Belefkî namazla abdestli de olsa. Yani bunu anlamayacak ne var? He ben demiyorum bile de yani. Ben İbnü Sina araştırmacısı değilim ki. Farabi uzmanı mıyım yani? Benim hazır önümde kaynaklarım var. Zaten onları incelemişim i̇mam Gazali bunların kitabını yazmış felsefenin. Bunların hepsini bitirmiş onların. Sonra geldiği için öncekileri daha çabuk. Hepsini bilden biliyor. O kendi dönemindekiler kendini biliyor. E sonra gelen gelinin hepsini biliyor. Hepsini araştırıyor. Hucetül İslam olarak. Buna karar veriyor. Zaten ayetler ortada yani. Hucetül İslam olmağa da hüzün yok. Çünkü belli olarak da ben de anlarım. Takkeli olarak sen de anlarsın yani. Allah şey yarattım derken bu, bu hep vardı bu yaratılmadı diyen ne olur yani. Ondan sonra işte e, Cübbeli yani Müslüm Gündüz figürü gibi bir figür olarak tanıtmak suretiyle bir de ondan sonra Cübbeli Ahmet hocamızın diyor bir de katdesallahu sirruhu diyor. Bir defa sirruhu üstün olacak. Sirruhu denmez. Burada senin hiçbir Arapça bilmediğin kabak gibi ortaya çıktı. Yani katdesallahu sirruhu denilecek adam değilim ama diyorsan da bari düzgün de. Sirruhu denmez. Sirruhu denir. Bunun diyor tekfir radarına yakalandın mı? Kurtuluşun yok diyor. Benden evvel Allah'ın radarına yakalandın sen. Allah'ın radarına yakalandın. Ben kimim? Benim ne radarım olabilir? Peki. Şimdi diyorum. Yani. Azerbaycanlıların yüzde 85'i Şii, Türkmenlerin yüzdesi öyle. Bunlara da sapık kafir diyebilecek misiniz? Şimdi beni gören mindere çekmeye çalışıyor. Kendi çok zeki ya. Kardeşim, ben Halep oradaysa arşım burada hesabı yaparım. Şii, Sünni, Türkmen, Alevi, Mutezili, Cebri, Kaderi, Mürciye, Müşepbiye beni alakadar etmez. Kafir olmasının mucip kriterler var. Buna uyarsa oluyor. Mesela Şiiye ben kafir diyebilirim. E diyemem. Diyeme. Genel itibarıyla. Ama o derse ki Ebu Bekir sahabe değildir. Kafir olur. Kim derse bunu kafir olur. Neden? İzze kulli sahibi la Sen Sahibine sohbet arkadaşına dedi ki üzülme. Ayet var. Radara girdim. mi? radarına girmedi. Kur'an'ın radarına girmedi. Peki Ayşe iftira diyor ki Şiilerde birçoklarında var mı? Namus iftirası. Kafir diyebilir miyim? Diyebilirim. Çünkü Nur suresinde 18 ayet-i kerimeymiştir. Aişe annemizin beratına dair. Buna inkar eden, Ayşe annemize hala bir laf söyle iftirada kafirdir 18 ayeti inkar ettiğinde. Bütün ayet-i kerime onu beyan ediyor. İnnellezîne yecûbül iftî'u'sbetun minkum ifkâtüsse sizden bazı münafıklar yadırgar bunu diyor Allah Teala. Beyan ediyor ediyor 18. Üleike'llevrûne Onların attığı iftiralardan beridirler diyor. E sen diyorsun hala bunda kötü iş var. Ne oldu? Ayet inkar ediyor. Kâfir oluyor. Şimdi bu Şii, Alevi, Türkmen, Azeri olması bir şey değiştirir mi? Değiştirmez. Bu ayetleri inkar ederse kâfir olur. Peki. Sünni. Adam Sünni. anam baban ne Sünni? Evrende Sünniydi. Herkes Sünni memlekette yani Alevi, Sünni diyorsan bu tarafta Sünnilere bakıyorsun. Sünni adam, Sünnilerin birçoğu şu an şerata inanmaz. <gülüyor> Gel şimdi başka tarafa çekeyim ben de seni. O zaman ne oluyor? Sün ve cehallaki hala şeriatin bin emri. Biz seni şeriat caddesine koyduk. abi Habib'in fettebi'a. Ona tabi oldu. Câsiye Sûresi 18. Ayet. E şimdi bir adam Sünni olsa, fakat dese ben ne Kuran'ın hükümlerine ne şeratar inanmıyorum. Bu adam Sünni anadan babadan doğdu Sünniyim sorduğun zaman nesi Sünniyim dediği için Müslüman oluyor mu? Olmuyor. Demek ki burada Şii, Azeri, Türkmen soruluyor. Burada inanı inanmamak soruldu var. Biz Kuran'ın kıstasları var Allah şeratına dinin hükümlerine ayet ve mütevatir hadis, nas zaruriyat diniye deniyor buna. Yani mecbur inanacaksın. Öyle ihtilaflı bir konu değil. Yüzde yüz ittifaklı. İtikad metnine girmiş. Bu zaruriyatta yani öldükten sonra dirilmek var da kardeş. Sor milletin çoğuna sünniyim diyor. Ne dirilmesi ya adam ölüp de kabirden mi kalkar diyor. Namaz kılan oruç tutan bir kadın rastladım ben. Yaştı. Hiç aklım sarmıyor an dedi ya bu dirilme işini dedi bana. Hem de ayda atayım, belki de haftada. O kadar tutuyordu kadın. E şimdi bu kadın sünniymiş diye veyahut benim anammış nenemmiş olsa ben buna Müslüman diyemem ki ya. Dirilmeye aklım ermiyor diyor ya. Ben sana aklın ermesine lüzum yok ki buna. İman edeceksin. Allah dirileceğim diyor Kur'an'da. Ya da inanmıyorum. Ne çıkın gidişinden. Yani onun için Salih Tuna sen neden bahsediyorsun? Ona efendim İran'daki Şiilere sapık kafir demek kolay. Azerbaycanlılara diyebilecek misin? Türkmen'e diyebilecek misin? Kur'an'a inanan, sünnete inanan, yani İslam'ın olmazsa olmazlarına, inanılmazsa Müslüman olmazlarına, şahmetü billahi ve bunun detayı da var. İnanan herkes Müslümandır. İstediği kadar günahkür olursun. Şii de olsa Müslümandır. Zaten Azeri Şiisi de olsa, Fars Şiisi de olsa, Arap Şiisi de olsa, Müslüman'dır. Sünni zaten Müslüman'dır. Hiç bizim bunları tekfir ettiğimiz bir şey yok. Ama adam kalkıp Ebu Bekir derse inkar etmiş oluyor. Ayşe kötü yoldaydı desa Aşağı radıyallahu anh ha e, Kur'an inkar etmiş oluyor. Öbürü de Sünni. Öbür şapşal da, Sünniyim diye geçiniyor. O da şeriatı kabul etmiyorum diyor. O da oradan kâfir oluyor. Sünnilik onu kurtarmıyor ki. Veya işte başka bir ayeti kabul etmiyor. Başörtüsü diye tesettür yok diyor. Allah öyle bir şey emretmemiş. Nereden uyduruyorsunuz diyor. Değil mi şimdi? E o da Başörtülerin yakalarından aşağı vursunlar. Ayetinin Nur suresini inkar ile kafir oluyor. Öbürü faizsiz ekonomi düzelmez. faiz Faizsel helal ya deyse o da faizden kafir oluyor. Yani zaten burada Sünnilerde de Sünni geçinenlerde de kafir olma oranı bayağı yüksek yani. Şu andaki cahillikten dolayı. Kur'an'ı bilmiyor ya. Ha şimdi şöyle bir durum çıkıyor. Ya bunda ayet var, hadis var dediğin zaman duruyorsa hadi mazeretten, bilmeme mazeretten hani o anda iman tazeler durumu kurtarabilir diyelim. Ama şimdi esas sorun şu. Kur'an'da olsa da buna inanmam diyor. Buna da rastladım. Bu daha biraz az tabii. Ayet okuyorsun ne diyorsun? Kıs kısasta ayet var. Veya hırsızın eli kesin. Bu dedi Kur'an'da olsa da inanmam diyor. Efendi Hazretleri'ne adam. Efendi Hazretleri de dedi ki Sen şimdi ölsen cenaze namazını da kılman, Müslüman mezarlığına da gömmem dedi. Sen ayeti inkar ettin. dedi. Adamın yüzüne. Efendi Hazretleri soğutmazdı. Bizim şimdiki bazı hocalar gibi Onu da idare edeyim, bunu da idare edeyim. Böyle bir şey yok. Yüzüne söyledi adam da en büyük zenginlerindendi Türkiye'nin. Takmaz öyle. Zenginmiş, ailemiş, başaymış. Darılırmış. Ne darılacak. Hakkı söyleyeceğiz. Ben burada bir şey yapmadım ki yani. Ha şimdi ondan sonra efendim, Farabi İbn Sina niye tevir edilmiyor da tevir işinde torpil mi var da o işine geldiklerini etmiyorlar da yani İbn Arabi falan <gülüyor> kastediyor işte şeyler yapıyor böyle böyle bir şeyler söylüyor. Ondan sonra efendim. İşgalciler, taşronlar ile bölgeyi top ve günüş Kale geldiği şu günlerde hala biz asabiyetler peşine koşuyoruz falan falan aynı lafı da ben söylüyordum sana ha sade gelelim yani memleket elden gidiyor vatan bölünmek üzere teleferde Haçtı Şabi saldırmak üzere Ordu yığınak yapıyor orada musul Kerköye girseler bütün müslümanı kesecekler dünya diken üstünde 3'ün Dünya Savaşı patladı patlayacak Salih Tuna'nın yazısına bak. ile vuruş. Cübbeli tekfirciymiş. Bilmem, radara yakalanma. Şimdi bak. Ahmet Hakan olsun, Salih Tuna olsun. Bunlar. Bunların zerre kadar kültürü olsa. Zerre kadar. Kültürü olsa Cübbeli tekfir ediyor demez. Çünkü ben tekfir işini naklediyorum. Tekfir edenle. Yani İmam Gazali, İmam Rabbani. Tekfir edenle, tekfiri nakledeni, nakledeni eşit sayan ve beni tekfiri başlatan olarak gören, yani tekfirci olarak beni ilan eden bir insanın bu gazetelerde, öbürdeyen Yeni Şabak'ta yazıyor, yani yazdırılacak ehliyet ve liyakata sahip olmadığını düşünüyorum. Çünkü insanda en az ufak bir kültür seviyesi olsa bu adam, bana göre mi diyor. Yoksa İmam Gazali'den ibare okuyor. Ders var mektubatta. Sıra oraya gelmiş. Ne alakası var diyor. Ne alakası var? Ben bir mektubu tercüme ediyorum. Şer yapıyorum ders. Sıram oraya geliyor. O sıramda o konuyu konuşuyorum. Ben orayı atlayamam ki. İmam Rabbani niye atlayayım dediğini canım. Millete niye anlatmayacağım, geçeceğim. E o zaman ben tekfirci değilim. Cübbelinin kafirleri diye bir şey yok. İmam Gözali'nin kafir saydıkları var. İmam Rabbani'nin kafir saydıkları var. Ehlüsret ulemasının kafir saydıkları var. Kıstaslar belli. Buradara kim girerse kafir olur. Sen de bende fark etmez. Hoca da, şeyh de fark etmez. İman meseleleri bellidir. İnkar eden kafirdir. Bu kadar basit. Yani Allah'ın e, ortam var diyeceği şimdi evveli yok diyerek. Nasıl sen de kafir olmayacak o zaman. Kimsenin hatırı için kimseye. Efendim ne yapamam? Efendim yağcılık bilmem ne, yapamam. Onun için bu arkadaşlar lütfen iyi okusunlar. Sohbetimi iyi dinlesinler. Bir tarafını dinleyip öbür tarafını kaçırmasınlar. Benim sohbetlerim zaten biraz e, daldan dala atlar. Maksadı anlamak için tümünü dinlemek icap eder. E, ama e, o kadar da anlamayacak değiller. Demek ki kasıtlı yapıyorlar. E, bu bir hainliktir. Yani... İnsanlara karşı bir emanete hıyanet. Ne demek emanete hıyanet? İlim bir hıyanettir. Bak burada yazı yazıyorsun, millet seni okuyor. Millet seni bir doğru bir şey yazıyorsun diye okuyor veya da neyse. Bir şey öğreneyim diye okuyor. Sen burada insanlara bu bilgiyi veriyorsun. Ya yani ne yapıyorsun? Bu yazı emanetine ve sana verilen köşeye kaleme hainlik ediyorsun. Çünkü neden cübbeli kafir dedi bunlara diyorsun? Niye imam Hazri söylemiyorsun? Niye imam Rabbani söylemiyorsun da cübbeli çıkarttı bu işi diyorsun? Ben nakledeceğim. Nakleden emesuliyet yoktur. Dolayısıyla tekfir eden bizim imamlarımızdır. Onlarda kime kafir diyorsa biz de aynen tasdik ediyoruz. Asla biz onların buyurduklarında şüphe edemeyiz. Şimdi bu da bu akitteki şey de bir sıkıntı bir şey. Ama vaktim kalmadı çok. Onu da bir dahaki şeye bırakayım. Efendim bu konuda güzel bir, çok sıkıntılı bir şey yapmış. Eyüp Sultan'ı lütfen bu Hezeyan'dan kurtarın diyor. Hezeyan dediği de, efendim e, bazı kaynaklarda hadis olarak geçen, bazı kaynaklarda kelam-ı kibar, büyüklerin sözü olarak geçen bir hat yazılmış mezarlığa. Mezarlıkta bunu Hezeyan diyor bu adam. Akit'teki 18. sayfa, 1 Kasım Salı'nın efendim 18. sayfasında, başlıkta bu. Bunu tahlil edeceğim inşallah. Önümüzdeki derste de yani, efendim bunu diyor işte kaynaklarda yoktur. Diyor bir tek İbni Kemal libat etmiştir. İbni Kemal de diyor hoca değildir, paşadır diyor. <gülüyor> Ay Allah'ım, Akit gazetesinde köşe yazarlığı yaptırılan adama bak, köşe yazar değil. Tüm sayfayı hazırlıyor, bu köşe yazısı değil. O sayfanın tümünü hazırlıyor. Sayfanın adını da kesmiş, yanını kesmemişim. Sayfanın tümünü hazırlıyor. Bu adama bir sayfa vermişler. Vay bu milletin hali. Salih Tuna gibi, Ahmet Arkan gibi nakledenle tekvir edeni ayırt edemeyenleri okuyanların vay haline. Yazık bu adamlara, insanlara yazık. Bu, bu kültürsüzlerin eline kalmışlar. Burada koca bir gazete şey yapıyor. İbni Kemal Paşa diyor. Zaten hoca değil ki diyor, paşa diyor. Kaldı ki paşaların birçoğu büyük allameydi. Ayrı dava. Eyüp Sabri Paşa. Miratülhanemeyni yazmış. Ahmet Muhtar Paşa. Allameycan. O paşaların çoğu Allame. O şimdiki Diyanet Reisi'ni 50 sene okutur o paşalar. Onu geçtim. Onu geçtim. İbni Kemal Paşa Ya adam İbn'den haber yok ya. İbni oğul demek. İbni Kemal Paşa Kemal Paşa'nın oğlu demek. Kendisi paşa değil. Paşa'nın oğlu. Paşa'nın oğlu. Hoca olamaz mı? İsmi ne? Ahmet Efendi. Ne bak? Kemal Zahdiye Akça, işte Efendi biliyor. Ulan koca akıt gazetesine yazı hazırlamışsın. Bak bizim Çerkan Efendi normal vasat bir cemaatimizda. Yani kendine göre profesör değil, doçent değil yani. Ama bak o biliyor ya. Yahu kendinizi rezil etmeyin ya, Akıt gazetesiyim diyorsun. Kardeşim bu adama yazı yaz duruyorsun ya. İbni Kemal Paşa diyor. Adam Paşa diyor. Zaten Paşa'dan hoca olmaz diyor o bir defa paşadan hoca olur. İki, bu adam paşa değil ki paşanın oğlu. Kemal Paşa Zade bunun adı. Kemal Paşa Zade. Zade ne demek? Sen onu da zede dersin şimdi ya. Zade ile zedeyi de fark etmez. Adam bitti ya deprem zadeler diyor. Orada da deprem zede diyecek zade diyor. Yani Kemal Paşa Zade ne demek? Kemal Paşa'nın oğlu demek. Paşa mı demek? Kemal Paşa'nın oğlu Paşa mı oluyor? Ondan sonra bu, bu kim bu biliyor musun? Hoca değil diyor Paşa diyor. Şeyhul İslam bu ya. Osmanlı'da Şeyhul İslam. Şu anda Yavuz Sultan Selim'in üzerinde bulunan vasiyet ettiği çamurlu kaftan onun atının ayaklarının fırlattığı çamur. Öyle büyük bir veli Allamecihan ki onun diyor atının ayağındaki e, çamurun isabet ettiği kaftanı kabrimin üstüne koyun da bereket alayım diyor ya koca Yavuz Sultan Selim Şeyhul İslam Allame-i Cihan Dünya Kadar Eserleri var Hanefi fıkında Tefsirde, Hadiste Efendim. orada işte Eyüp Sultan'ı bu eziyandan kurtarın tabi bunun için eline girersen bir saat çıkamam buna gireceğim tabi bizate hayr filmur festalü el kubur meselesine kaynaklarını da vereceğim hiçbir kaynakta yok diyor bir ağaç dünyı var ne ağaç dünyı var daha nerelerde var onları da zikredeceğim. ama hadis olarak kabul etmek şartınız yok hadis kaynaklarında geçmiyorsa o zaman kelamı kibar büyüklerin sözü e bu Kurana uymuyor diyor sen aklına uymuyor sen Kur'anı ne kadar anlıyorsun da Kurana uymuyor bak sana onu öyle bir uyduracağım ki sen de şaşıracaksın Vay anasını bu bu demek mi diyeceksin? Onu da uyduracağım. Kur'an'a tıp buyuyor. uyuyor. Bilmeyene uymuyor bir şey. Bilmeyene hiçbir şey uymuyor ki zaten. Ne desem uymayacak ki sana. Anlamıyorsun ki. Almışsın eline bir meal. İnternetten giriyorsun. Tak oradan meale atıyorsun. Tefsir biliyorsun. Hadis bilmiyorsun. Kardeşim. Akit gazetesi bu Şaban Şipşek kamburundan kendini kurtarmalı. Hadisleri say hadisleri de Bukhari'de de olsa diyor. Bak Şaban Şimşek de Bukhari'de Müslüm'de de olsa Bırak İbn Kemal Paşa şimdi Bukhari Müslüm'de de olsa akla uymayanı atalım diyor adam ya bu nasıl yazdırıyorsun Peygamber'in sünnetini reddediyor ya Ondan sonra ben Akit'e niye uğraşıyorum e, Hürriyet'le mi uğraşacağım Bak ben orada istediğim zaman gazete Akit'e isteği yorum okuyorum Çünkü hiç o bize bir karıklığı yok Yine bir bakılacak bir haber alıyorum İslam aleminden Dolayısıyla ben tabi onunla uğraşırım Niçin? Madem biz bir Müslüman camiayız, cemaatız, insanları Ehl-i Sünnet'ten saptıracak insanlara yazılar, yazdırmamakla mükellefiz. İnsanlar da size güvenip alıyor, okuyor. Ben alıyorum, okuyorum. Ben şimdi bunu bilmeyen biri olsam sapıtacağım. Yazık günah değil mi? On binlerce binlerce aboneniz var, okuyucunuz var. Siz Müslüman insanlarsınız, Ehl-i Sünnet insanlarsınız. Ben tanıyorum sizi. Ama bunları televizyonlarda yapmayalım. Hocam özelde konuşalım diyorsunuz bana ama özelde konuşmak olmuyor. Çünkü neden? Sen gazetede yazıyorsun bu 10 bine 20 bine yayılıyor. Bu yayıldıktan sonra ben seninle özelde anlatsam neye yarar? Adamın itikadını düzeltmek için ben mecbur cevap vermekle mükellef. İyi ki de her gün gazete okumuyor. Sohbetler kalır ya. Her gün bunlara reddiğe uğraş. Biri bir hezeyan yapacak yine mutlaka. Onun için... Ey Sultan'ı bu hezeyandan kurtarın diyeceğiniz yerde Akit kastesini bu yazarın hezeyanından kurtarın. Bu kimse burada adını da aradım ettim. Acaba diplerde miyici göremedim. Bu sayfa 18. sayfa yani. Ha. Bundan dolayı 18. sayfaya dikkat edin bari. 18. sayfa mimlendi şu an. Mesela e 18'i özellikle ben direkt açacağım artık. Direkt 18'i açacağım mesela. Bu belki döndürüyorlardır 18 19. Müm olan adı dur onun da. Bilmiyorum. Bu biliyor mu bunun? Bu sayfanın adını. Bir adı oluyor sayfanın. Anladım mı? Onu anlatırım şimdi. öbür derste şeydim onu buluruz. Siz mesela ekonomiyi okuyun. Dolar kasa çıktı. Anladın mı? Arsanız değerleniyor mu? Şey nereden geçiyor? Çılgın proje nereden geçiyor? Arnavutköy arsanız kaç metre nerede var? Siz onu okuyun bak. Ondan sonra işte efendim nerede bu proje var? Nerede aldı varsa onu okuyun. E, İslam aleminin durumunu okuyun. Güzel yazarlar var. Hast-ı İran'ın tehlikesi bunları da yazıyorlar. Güzel bak. Katılıyor. Filistin'de ne oluyor? Gazze'de ne oluyor? İslam aleminde neler oluyor? Bunlar çok güzel yazılar da çıkıyor. Hakikaten. Ben bile bak Rahat Salah hocamızın tutuklandığını oradan okudum yani. Bir şeyden haberim yok. Okumakta da fayda var ben demiyorum. Ama bu böyle fetva vermeye girenlerde sıkıntı var. FETÖ'nün aleyhine yazılan ne kadar yazı varsa bolca okuyun. İsterseniz yapıştırın eve FETÖ'nün aleyhine, PKK'nın aleyhine PYD'nin aleyhine, Yahudi'nin aleyhine bak bunlar çok güzel konular, şuurlanın bunları katılıyor öbür sayfada da alıntılar var alıntılar da güzel, Erbakan Hoca olmasın takıbrıs harekatı olamaz, imzam basarım Şahidiyim, hocadan bizzat dinledim, bir güzel alıntılar var, orada Yusuf Kaplan'ın bir yazısını almıştı mesela, çok güzeldi alıntı yapmış yani Hadis olmadan olmaz, sünnet olmadan din olmaz. İslam'ı protestanlaştırmak istiyorlar. Çok dikkatli olalım. Şimdi sıra Kur'an'a gelecek. Mezhepleri tasavvuftan başlattılar, Mezheplere girdiler. Şimdi de hadisleri akla uyduralım diyorlar. Bak Şaban şimdi şim, şim, şim. Yani tabii Yusuf Kaplan ehli sünnet üzere konuşuyor mesela. Güzel. Biz adamı niye bıyığı yok, niye sakalı yok soruyor muyuz? O kendine ait. Ameli kendine ait. Ama itikat başka bir şey. Nice bir tutam sakallılar var. Zındıktır. Mezhepsizdir. Nice bıyıksız sakalsızlar vardır. Tam ehli sünnettir. Çünkü ehli sünnet itikada taluk eder. İtikat beyindedir. Bundan dolayı benim laflarımda hiçbir çelişki bulamazsınız. 40 sene evvelki lafım neyse 40 sene sonra aynıdır. Çünkü kaynaklarım aynıdır. Kaynağı değişmeyen adamın aklı da değişmez, konuşması da değişmez. Ama bir ilbi istikrarı olmayıp altyapısı olmayıp internetten sörf yaparken oraya buraya dolanırsa bugün bunu söyler yarın onun tam tersini söyler. Anladım. Şimdi orada yine Salih Tuna diyor ki Çüpel Ahmet diyor Kışıklı'da deli gidiyor. Ülül Emre Tayyip farzdır Peki. Tayyip Bey dedi gidiyor. Efendim ben işte o lafı da tam bakayım o ne yazmış ona bakayım o lafı da tam demedi de Tayyip Bey. Bu onu da biraz saptırtmış da. Ne sünniyim ne şii. Müslümanım diye konuştu diyor. Tayyip Bey ne sünniyim ne şiiyim diye bir şey demedi. Tayyip Bey'in dediği lafta benim dinim sünnilik değil. Şiilik değil. Dinim İslam dedi. Şimdi bu lafa katılıyor musun? Ha o zaman diyor ne yapsın diyor. E, bu lafa da diyor o zaman diyor. Katılsın o zaman diyor. Madem itaat etmek farzdur diyor. Şimdi bir defa Tayyip Bey, Cumhurbaşkanımızdır, Başkomutanımızdır, Ünül Emrimizdir, Devlet Büyüğümüzdür. Çıkın dedi, çıkın dedik biz de. Çıktık. Kendimizde gittik. Şimdi bu iş ayrıdır. Ama fetva verme işine geldiği zaman kendisi de demiştir ki ben din adına konuşma yetkili değilim. Din adına konuşma yetkilisi değilim demiştir. Çünkü ben buna göre Allah Meycan değilim demiştir. Ve bu lafı şimdi de duysa tasdik eder. Şu o bir siyaset adamıdır. Bir devlet adamıdır. Uluslararası meseleler var. Ama o onu söylerken peşine neyi getiriyor? İran'ın yaptığına işi getiriyor. Niye mezhepçilik yapıyorsunuz da milleti kesiyorsunuz diyor. Yani Sünni olup da milleti kesen bir şey yok ki. Ha işit diyoruz. işit Sünni değil ki. Işit haricilerdir. 72 fırkadan sapık fırka cehennem köpekleri adi de sabitler. Işit Hz. Ali Efendi'mizi öldüren zihliyettir. Işit elüsnet olamaz ki. O zaman elüsnetit zaman çoluk çocuğu milleti böyle katıp kesmez ki. Anladınız mı? Mevzu farklı bir yer. Yani ondan sonra o lafın peşine nereye getiriyor Taype? Getiriyor. Diyor ki niye mezhepçilik yapıyorsunuz da diyor ya milleti keçiyorsunuz yani İran'a söylüyor. Suriye'yi mahvettiniz, şimdi kırağı mahvediyorsunuz. Onu anlamak lazım. Ama o bir devlet adamı tabiriyle konuştuğu için böyle konuşuyor. Kaldı ki, e, Tayyip Bey bir şey dese İmam Maturi değil ki o. İmam-ı de değil. Din adına konuşmaya etkili de değilim diyor kendisi diyor. Dolayısıyla konuştuğu laflar siyasidir. Siyasidir. Siyasi olduğuna göre ona dini bir boyut yüklememek lazım. Yani biz hükmü, fetvayı, fıkı, Tayyip Bey'den öğrenmiyoruz ki. Dolayısıyla orada bir şey konuşuyorsa bunu fıkı olarak itikadınız böyle olsun demiyor ki bize. O bir mesaj vermek durumunda dünyaya uluslararası. O öyle bir konuşma yapıyor. Ama peşinden vurduğu nokta neresi? Vurduğu nokta Şia'nın mezhep taassupçuluğundan Müslümanları kesmesine getiriyor. Yani o noktada efendim e, ha, o laf şöyle söylense daha iyi olur. Kur'an'da sünnilik yok, şiilik yok denmemeli. Veyahut ne sünniyim ne şiim Ama peşinden diyor. O bir yorumdur diyor. Benim de bir yorumum var diyor. Bak lafları dinleyin. Tayyip Bey kaç kere rastladım ben. Benim de bir yorumum var tabii diyor. Ne demek istiyor? El üstüne sünniye de sünniyim demek istiyor. Benim de bir yorumum var diyor. Adam ne diyecek sana da. Ama diyor. Bu mezhepçiliği savaş şeyi yapmayalım diyor. Birbirini kesmeye sebep yapmayalım diyor. Yani hepimiz Müslümanız. Niye böyle yapıyoruz demek istiyor. Bu ayrı bir konu. Bir devlet adamına yakışan bir konuşma şekli. Ne yapacak adam? Ha şöyle dese daha İslam'a uygun olur. Nasıl dese? Dese ki Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kıblemiz bir, ehli beytimiz bir. Bak bunlar birleştirici sözler. Sonra e biz sizi destekledik Avrupa Birliği'nde Amerika'da. Atom bilmem ne üretme meselelerinden bütün dünyayı karşımıza aldık. İran'ı tuttuk. Bunların hakkı olsun dedik. E i̇şte geçen senelerde. Peki biz sizi destekledik. Orada gavurlarla kötü olmayı gözü aldık. Dedi ki Müslümansınız. Hakkınızı kaybetmeyin. E peki siz niye şimdi Suriye'ye giriyorsunuz? Irak'ta bütün ortalığı karıştırıp herşeyle kesiyorsunuz? Yani siz niye mezhepçilik yapıyorsunuz? Bak bizim bir mezhepçilik yapmadık Türkiye olarak. Böyle dense daha uygundur. Hani Kur'an'da sünnilik yok lafından. Ama siyasi ağız hiçbir zaman dinde hüccet olmaz. Çünkü devlet layık bir devlet. Devletin dini yok. Dini varken İslam çıkarttırdılar. İlk cumhuriyette devletin dini İslam yazıyordu anayasada. Onu çıkarttırdılar. Layıklığa çevirler. Şimdi layık bir ülkenin cumhurbaşkanı. Bu, bu şekilde ne yapacak? Nasıl konuşacak yani? Şimdi esas şaşılacak iş nedir? Esas şaşılacak iş, Tali Hoca'nın konuşması. Türk'teki konuşmasında da bana da yeni dinlettiler yani. Bu mevzuyu yaptılar, ben şaşırdım. Duymuştum da böyle bilmiyorum. E şimdi sen Tayyip Bey konuşuyorsun. Bizim Mehmet Tali Hoca, İsmaila cemaatinden geçiniyor. Bu kadar da efendim, insanlar, ihvanlar ondan... Zikir öğreniyor yani. Tarikat dersi falan değişme vekillik bir şeyleri de var. Şimdi duruma bakıyor musunuz? Sen bana Tayyip Bey'i söylüyorsun. Tayyip Bey ne yapmış? Tayyip Bey devlete uluslararası siyasete uygun bir şekilde e, mevzuyu tabii Şialığa mezhepçilik yapmakla suçlamak üzere geriden getiriyor yani. Ne yapsın? E peki şimdi Mehmet Ali Hoca ne yapmış? E, ne yapmışı gör ya. Konuşmada diyor ki Şiiler de var konuşmada. Nevzat Çiçek programında diyor ki dikkat edin ya aktığımız mantığımız duracak. Diyor ki sahabe döneminde Sünnilik var mıydı diyor. Şia'nın tabii işine geliyor. Bayıldılar orada. Yoktu diyor. E, şiilik var mı diyor? Yoktu diyor ona da bir hafif. Öbürleri öbürleri. Ha geldik işte diyor. İslam vardı diyor. Kur'an var. E orada buluşalım diyor. Ya sen siyaset adam mısın? Başbakan mısın, Cumhurbaşkanı mısın, uluslararası, lordlar kama mı konuşuyorsun? Yani sen bir eli sünnet alimsin, nasıl konuşuyorsun? Sahabe döneminde sünnilik var mıydı? Bu ne demek ya? Sahabenin hepsi ehl-i sünnetti zaten. Sahabe döneminde şiadı yoktu, muhtecili yoktu ama sünnet vardı. Cemaat vardı. Bütün bunlar hadislerle sabit. Aleykümüş sünneti vel cemaati. El-Cemaatü birçok hadise Tirmizi'de geçer. i̇bn Mace'de geçer. E şimdi sahabede zamanda sünnilik var mıydı diye bir hoca ehli sünnet bir hoca sorar mı? Yok diyor bir de. Cevaba da bak. Sahabe sünnilik yokmuş. Ya böyle nasıl konuşuyor? Yani Salih ne demek istiyorum ki sen bana bir hocanın lafını getir ben hocanın lafını tah sana tahlil edeyim. Tayyip Bey'in lafında ne sorun mu? Tevile müsait. Niye tevhile müsait? Özelde bildiklerim de var onun için. Özelde de bildiklerim var onun için. Bir randevu alırsan benden özelde de konuşurum seninle anlatırım. Salih Tuna'sın diye de gel çayımızı içme demem. Çorba da içiririm. Fark etmez. Özelde de bildiklerim var. Hal böyle olunca onu ben tevil ederim. Bir izah bulurum. Talih Hoca'ya ne izah bulacağım? Ya şialarla birlikte televizyona çıktın diye yaranmak için de sünnilik yok denil mi ya? Ben o daha yeni din ettiler ya detayını. Ben inanmıyordum ya bu kadar. Duymuştum. Dedim onun ilerçi gerisi vardır. Meğer ilerçi gerisi hepsi bu. Sahabe sünnilik Yahu Alaedar Efendi babamız şeytana ile yaptığı mücadele Ha hani Rulfurkan tefsirinin beş cildini kabul ediyor musun ya? Onun 1. cildinde anladım. Ben de vardım diyorsun hani. Hiç yokken bir de. Efendi Hazretlerimizin direkt yazdırdığı. Efendi babadan bizzat dinlediği alaeder efendi. Hani sen İhvansın diye seni bağlar diye sana anlatıyor. Orada İstiadule birinci cüzün ilk sayfası yani 20. sayfası da cüzün başı oluyor yani. Feenamenu bi'slima amentu li Şeytan diyor atladı. Camdan neyse tekkede. E, Evliya Allah'ın keşfi açık. Sen diyor... Hangi mezheptensin? ehl mezeptenim. mezheptenim. Hak olduğunun delili ne? Bir ayet okuyorum diyor. O da Şii'nin de delili şüneyi bir ayet okuyor diyor. Şeytan bütün mezhepleri kurduran... ehl sünnet dışındaki bütün mezhepleri... ...ve dinleri kurduran şeytan. Tabi Hindistan'dan geldik. Allah diyor. Domuzlar yollarda. inekler yollarda. Her şey yollarda. Pislikler, yıkananlar, pis, pisleyenler, ineğe tapanlar, çişini satanlar, sektör sektör şu anda dünyadaki en büyük sektör. Avrupa'daki bütün hindulara, dünyanın en büyük zenginlerine, hindulara özel paketlerle inek sidi satılıyor. E adam özel 4000 bin kişilik fabrika kurmuş şimdi. Devlet de destekliyor, onun reklamını vermeye televizyonu kapatıyor. Reklam mecbur. Ya biz orada adam anlattı sonra baktık. Havaalanında hep o adamın reklamı var. Adamı gösterdi bize internet. Ulan değilim, hakikaten ya. Her dakika adamın reklamı. İnek CD'yi satıyor. İnsanlar maymuna tapıyor. Maymuna. Fareye tapıyor. Onun için kedi yok. Kedi fareyi öldürüyor diye. Memlekette kedi göremez. Evet. Adam fareye tapıyor. Tezeye tapıyor. Tezeye. İne, i̇neğe tapan ayrı. Bir de te, özellikle tezahat yapıyor. Ve üç bin tane din var. Üç bin. Kurban oldum sana. Ne mübarek bir dini bir İslam verdin bize ya. Ne temiz bir din ya. Adamlar pislikten geçirmiyor ya. Yıkanmak yok. Bir şey yok. Öbürleri sihirler kafalarına sarmışlar sarığı bağlamışlar içine şeyin onlar da, onlar da eskiden Müslüman herhalde, Ekber Şah dönemi biraz İslam'dan, biraz Budizm'den, biraz Hinduizm'den almış, kotarmışlar, bir dini şeklinde çıkartmışlar. İşte kendilerine göre bir kitapları var. İlahi gibi okuyorlar, zannediyorsun Kur'an okuyorlar minareden. Değişik değişik bir şey. Onlar da üç milyonmuş. Fakat bütün Hindistan'ın askeri hepsi ellerindi. Oranın Yahudileri gibiymiş onlar. Çok zenginmişler falan. Hindularla da benim anladığım Yahudilerin bir ya amcaoğlu ya bir şeysi var. Hani diyor ya hepsi palamut dedir, ha hamsinin amcası da oldur. yani illa bir bir yere bağlayacak onu da hamsiyle akraba olması gerekiyor ya bütün balıklar. Mesela bu Hindu işi ben bağlıyorum bak, hamsi palamut işine benzemez çünkü ineye tapmak. Fayakraciyle <gülüyor> müjizilen buzayı çıkarttı samiri, İsrailoğlular buzayı taptı. Denizden çıkınca bir kavim gördü, buzay <gülüyor> icarene alyan mali. Bak bunların ne güzel, elle tutulur, sağlıp sütü içine inekleri var. İlahları var. Bunların ilah Bize de ilah yap dediler. Musa Aleyhisselam ne uğraştı onlarla? 600 yüze küsür bini buzağın etrafında tavaf yapıyordu ya. 12 bin kişi müslüman kaldı. Musa Aleyhisselam turdan inince gördü ya işte levhaları elinden düşürdü, kırdı. Harun Aleyhisselam'ın sakalını tuttu. Sen ne yaptın? Benim yerimi gözetemedin. Niye bunları böyle inaha taptırdın o dedi. Beni dinlemediler. Samiri bir inek yaptığı heykel etrafında dönüp duruyorlar. Yani bu ineğe tapma işi eski bir şey. Yani sihirlik yeni. 200 senesi, 3 senesi var. Hinduizm çok eski. Bu Yahudi ile irtibatlı bir şey. Ha Yahudi anadan Yahudi olmayanı, Yahudi saymadı ama... işte babadan olsa bilmem ne olsa da onları da hepten üvey muamelesi yapsa da ine amcaoğlu da... Senden benden tercih ede. Benim ne anam Yahudi, ne babam Yahudi. Onun için, e, Yahudi tabii ki bir taraftan anası Yahudi değilse Yahudi'ye kayıt etmez ama... Babası Yahudi olanı da es geçmez yani. beni gibi de muamele etmez ona herhalde. Yine bir kanı var taşıyor. Hele ki esas kan babalarında işte ne hikmetse onlar aradan tutturmuşlar. Şimdi bu ineğe tapma işi de Yahudi işi. Oradan geliyor. Yani insanlar ne bizim sapık vaziyetler, Hal böyleyken sen efendim yani Allah Teala bu dini verdi bize, bu İslam verdi bize ne kadar hamd etsek, şükredecek az. Şimdi nereden geldik? Efendi baba, bir ayet okuyorum diyor, yani demek istiyorum ki İslam dışında yani, her sünnet, İslam eşittir. Eşittir. İslam eşittir her sünnet, her sünnet eşittir İslam. Sünnet demek, hadis demek, sahabe demek. Hadisle sahabe olmadan Kur'an anlaşılmaz. Atıyor, olağı atıyor Rasul. Allah'a itaattan sonra Rasul'e itaat Kur'an'la farz edilmiş. E, Rasul'e itaat sünnetten ibaret. O zaman bütün ayetler Rasul'e itaata e farz ediyor. Nasıl sünneti her sünneti ayırırsın? ayırdığın zaman Kur'an inkar ettin. Onun için esnet eşittir İslam. Bu bizim itikadımız budur. Kimse bu soru bakmasın. Ama şimdi biz burada Talih şeyine gele. Sahabe döneminde Sünnilik yoktu. E Şiilik de yoktu. Geldik adamlar eşit duruma. Sen Şii'ye demiş oluyorsun ki sen de yoktun ben de yoktum demiş oluyorsun. şii bundan daha çok mutlu eden bir söz var mı? Yok. Neden? Aa, kendi ağzınla kendini feshettin diyor. Hani İslam sizdiniz, doğrusu İslam sizdiniz diyor. Kendi ağzından bir el sünnet hocası, bir de Mahmud Efendi cemaatin hocası diye çıktın oraya. Kendi ağzından el-i sünneti feshettin. Zaten diyor Şii, konuşmaya acet kalmadı. Sen kendin dedin ki sahabe döneminde yoktu diyor. Yaptığı işe baş, kırdığı çanağa bak. Şimdi tamiri zor bir şey. Tam Şii anne ekmeğine yağ sürmek oldu ya. Sen Tayyip Bey'in konuşmasına ne yapıyorsun? O devlet adamı siyasi konuşuyor. Sen burada hocasın. Sen niye burada onlara irha-i yapıyorsun? Sahabe döneminde yoktu. Peki Ali Aydır Efendi babamıza bağlı değil misin sen? E yazıyor işte Ruhl Fırkan'da. Efendi yazdırdı onun birinci cilt. Orada yazıyor. Şeytan diyor sen diyor hak olduğu ne belli? Diyor ki ayet şu ayet işte. Resul'e itaat ben biz ehl-i sünnet, sünnete bağlıyız falan filan. O da diyor şianın da delili şu. Muhtezilenin de delili bu. Sen ne biliyorsun diyor. E, mutezile hak değil. Efendim baba diyor. Uğraş uğraş uğraş. Saatlerce beni tere oldu diyor. Şeytan kadar alim var mı? Ayet hadislerin hepsini ezbere biliyor. E, 72 fırkayı o kurdurdu. 3000-5000 dinden hepsi o kurdurdu. tapan aslında kime tapıyor? Şeytana. E Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ahirette <gülüyor> Şeytan, Ey Ademoğulları demedin mi size şeytana tapmayın. E Mevla Kur'an'da şey, mahşerde demeyecek ki demedin mi size maymuna tapmayın, ineğe tapmayın. Çünkü hepsinin tapındığı esas nokta şeytanın lafını dinliyor vesvesesiyle. Onu ilah tanıyor. Allah'tan vahiy mi geldi ineğe tapıldık diye. O zaman Mevla onun için tek kalem söylüyor. Ben Ben demedim mi size şeytana tapmayın. Onun için Budist de şeytana tapıyor. Hristiyan da şeytana tapıyor. İnağı tapan da şeytana tapıyor. İslam'dan, en üst gayrı herkes şeytana uyuyor. Uyuyor. E yani, ne adâ sırat-ı müstakî doğru yolum budur. Benim yolum sünnet. Fettebi buna bunav, velâ Yollara uymay. Orada Yahudili Hristiyanlık kastetilmiyor. Dümdüz bir çizgi çiziyor. Bir de etrafına patika yollar çiziyor böyle. Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem asasıyla kumda. O kenardaki yollar her birinin başında bir şeytan var. Bana gel diye davet eder diyor. Onlar kim? 72 fırka. Çünkü i̇bn Mace hadisinde ve sedefteri kummeti ümmetim yakındır 73 fırkaya bölünür. Küllüğüm fin nâr illâ vahayde birim üstesine ateştedir. Onun için, öbür fırkalardan da imanını kurtaran soru cennettedir. Ama imanı kaybedecek Ayşe iftira gibi Hz. Sıttık'ın sohbetini inkar gibi öldükten sonra dirilme inkar gibi İmanı kaybederse o dediğim yani Eliflette de olsa fark etmiyoruz zaten ebedi cehennemlikti çünkü imanı kurtaramıyor ölürken. Bak şeytana tapmayın dedim size. Buyuruyor. E şimdi efendi baba böyle cevaplar veriyor. O bir ayet okuyor, ben bir ayet okuyorum. O bir ayet okuyor, ben bir ayet okuyorum. Oh dedim diyor sırtımın üzerine. Efendim babanın yatağı yerdeydi zaten. Yatağın üstünde de otururdu. Ayakları tutmuyordu o zaman. Böyle diyor bir devrildim yatağın üzerinden diyor. O diyor başıma duruyor böyle. Hadi konuş diyor diyor. Hadi ya oku bakayım diyor diyor bana diyor. Nefesim kesildi diyor. Saatler geçti diyor. Allah diyor aklıma diyor bakara suresin şu ayetini getirdi diyor. Şimdi ayeti bilmek önemli değil. Lazım olduğunda aklına gelip ağzına gelmesi önemli. Herkes hafız veya hoca. Ama adam bir şey konuşurken tak ayeti getirmen gerekiyor. Tak oturdum diyor. Gel dedim diyor. Hadi bakalım şimdi dedim diyor eğer iman ederlerse insanlar bir misli o amen sizin inandıklarınıza sizin gibi. Takadide de mutlaka aidat erdiler. Bu ate göre diyor şimdi şeytana soruyorum diyor. Sizin inandığınızdaki siz zamirin muhatabı kim? Siz kime diyor ayet? Siz kim? Sen de demiyor. Siz kim? Siz baştan sorulsa sahabe cemaat sizin inandığınız gibi inananlar doğru yoldadır. Sizin inandığınız gibi inanmayan, İslam ol, kader yok diyor. Sizin inancınızda, Resulullah ve sahabenin inancında kader var. Ayrıldı. Fişi kalk, haktan ayrı bir şıkka düştü. Fese ki Allah. Yakında Allah onların şerrine karşı sana kafi gelecek diyor. Şimdi, bir noktadan ayrıldı, Allah'ın sıfatı yok dedi. Ve Kafir olmayan noktalarda bile el sünnetten çıkıyor tabi. İlle kafir olmazdan da çıkıyor el sünnetten. Her el sünnetten çıkan kafir olmuyor. Her kafir el sünnetten de çıkıyor, dinden de çıkıyor. Ayrı dava. Ama her el sünnetten çıkana da kafir denmiyor. Çünkü de Müslüman var, şahında Müslüman var, 72 iki fırkanın Müslümanı var. Genelde de Müslümandırlar. Ama zaruriyat-ı diniye inkar ederse kafir oluyor. O zaten esnide de olsa kafir oluyor. Anlatabildim ama eli sünnetin nesi var burada? Hidayet düzleri olduğunun garantisi var Kur'an ve sünnette. Çünkü neden? Ahmet hadis ne diyorsa o da inanıyor. Akıl ve yorum tevil katmıyor, karıştırmıyor. Peki ne buyuruyorsun efendim babana? Bu siz buyurduğu zaman sen Resulullah, sen ve ben. O dönemde e, Şia adı var mı diyor? İsim isim, Şia'nın ismi var mı? Yok. Muhtesire yok, Cebriye yok, yoksa yok. Ne kaldı diyor sizde. Resulullah var mıydı diyor. Var. Sahabe var mıydı diyor. Var. Sünnet var mıydı diyor. Sünnet var hadislerde. Aleyküm bir sünneti ve sünneti var. Peki cemaat var mıydı? Şimdi şeytan mesela Tirmizi'yi falan kabul eder. Bu var gibi değil. Yani şimdi şeytana Bukhari'den bir hadis okusan tamam o hadis doğru der. Veya Tirmizi'den kütübü sütle kütübü tüsa. E ne görüyorsunuz bu adam. Doğruyu konuşuyorum da. Hiçbir şeytan ve iblis yani bu hadis değil demez. Ama ben ona inanmıyorum der. Yani inanmayabilir ama hadis değil mi Yani şeytanda da bu yalancılık yok ya. Yani. Dürüsttür. Şeytan dürüst bir yavurdur yani. Ha, kabrine secde et kurtul diyor. Ne edeceğim diyor ya. Yalakalık yapmıyor yani. Cehenneme geleceğim illa diyor. Taktım kafaya diyor yani. Onun şimdi bu bizim hocalar ne oldu ya? Şeytanı solmadık arkadaş. Olmuyor yani kıvırcıklığın, kıvırmanın, yamulmanın bir usulü var da. Bu kadar olmaz. Şeytan kabul etti ya. Siz dedi sahabe ve cemaat, sünnet var mıydı dedi bu ayette nazil olduğu zaman? Şeytan dedi var. Ne diyeyim dedi şimdi sana. Doğruya doğru dedi sana. O zaman dedi ben hidayet üzereyim. Çünkü ben sünnet ve sahabe cemaatin itikadındayım. Mevla da böyle ki sizin gibi inanırsalar hidayetteler... Ben de onlar gibi inandım ciddiatteyim. Sordu ona ya senin hakkı üzere olduğun ne belli. İşte buradan belli dedi. Çık depolata artık dedi. Bir kovdum dedi. Daha giremesin buraya. Bir daha da girmeyeceksin. <gülüyor> Efendi baba çok acayip şey samim. Şimdi buna ilahiyatçı inanmaz. Efendi baba şeytanla görüşmüş. Allah Allah falan falan. Ne olacak? Sen her dakika şeytanla yatıyorsun, kalkıyorsun. Ee, biz bir şey diyor muyuz? Yani sen de görüşüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay şimdi. Mücadele için görüşebilir. Bir de keyfi kafasına keyif sokup da şeytanından geçinebilir. Nukayız lo şeytanım. Böyle yukarı inat ediyor bir şeytanı. takarım bu sallat edemeyen yakın arkadaşı olur. Ne olacaksın şeytanla görüşmüyor musun yani? O zaman Hoca'nın durumu çok vahim oldu. Yani burada sahabe döneminde sünnilik yoktu diye Şia'ya çok büyük bir koz veriyor. Şii zaten bayılıyor, konu kapanmıştır diyor o zaman. Ben yokum diyorsun, sen de yoktun diyor. Ağzınla da söyledin, kendini feshettin diyor. Kendini feshettikten sonra nereye geleceğiz diyor. O diyor ki ben Kur'an'a çağırıyorum, Kur'an'a gel. Ya sahabe döneminde diyor, sünnilik yoktu, Kur'an vardı diyor. Ya nasıl sünniliksiz Kur'an olur, Kur'an sünniliksiz olur ya. Kur'an eşittir sünnet, sünnet eşittir Kur'an ya. Sünni de sünnete bağlı demek. Sünni sünnete bağlı demek. Sünnet hadis demek. Sahabe döneminde nasıl hadis yok ya? Bütün din hadis ya. Ayeti nasıl anlayacak? Resulullah soruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. 13. Tamiri mümkün değil. Hadi atla noktalar meselesi de falan öyleydi, böyleydi. Bir şekil Mehdi'lik lafını çıkarttı. Ona yarasın diye Mehdi yaşıyor diye bir şey. Ama şimdi bu nasıl izah edeceksin? Sahabe döneminde sünnilik yok. Allah muhafaza ya Rabbine. Onun için Salih Tun'a sen biz daha bizim bizim cemaatın, hocasının lafını düzetme uğraşıyoruz. Sen Tayyip Bey'le ne uğraşıyorsun? Tayyip Bey'in lafına ben uyacak mıymışım, uymayacakmışım. Tayyip Bey'in niyeti güzeldir. Bildiklerim var. Ben o niyete göre onun doğru düşündüğünü biliyorum. Düşünmüyorum. Biliyorum. O lafta siyasete usulü Uluslararası bir siyasi konuşmak. Aldın mı şimdi cevabını? Peki. Biz Tali hoca ne yapacağız? Salih Tuna. Biz buna uğraşalım şimdi. Hoca diyor ki sünnilik yok sahabe döneminde. Vay vay vay vay. Sünnilik yok. Peki efendi babanın bu ispatı ne oldu şimdi? Bu ayet ne oldu şimdi? Bu ayetin manası Bekara Suresi'nin ayeti ne oldu şimdi? Sizin inandığınız gibi inanma şartı koyuyor. Sizin dediği siz kim? Sünniler... Sahabenin hepsi sünni. Sünnete bağlı demek. Hadise. Sen nasıl dersin ki sünnilik yok? Yani sünnete bağlılık yok diyor sahbet öyle. Ya yukakta mı bilmiyorsun? Hadisin, kelimen açılımında mı düşünmüyorsun? Bu Şiyan ekmeğine ya sürer. Ben zaten kendimi önden fesettim. Nasıl dersin ya? Senin sahabe fesetmeye Sünniliği sahabe dönemde yok deme ne hakkın var? Allah Allah. Ne yapalım idareli geçinelim? Kavga çıkartmayalım. Cübbeli kavgacı ya. Biz böyle bir anlaşmacı, dengeci politika izleyelim derken. Ama başımıza geldi ne belalar? Erken. Geldi işte. Ben mi getiriyorum şimdi? On düşündüğüm. Kaanlar peynircilikte demiş ki, cübbeli çok konuşuyor hocaların aleyhine ben daha kurslara peynir vermiyorum. Bütün peynirleri sen ye. Kendin ye. Peynir versen ne olur, vermesen ne olur. Sen peynir vermeyince Kur'an kurslarının talebeleri peynirsiz mi kalacak? Ben doğruları konuşurum. İtikadi konuda konuşurum. Bıyığı sarı demem, kaşı kısa demem. Karısının arabası var demem, kızının eteği var demem. Ben özel hayata girmem. Onlar özel hayata girer. Bel altı vurur. Ben özel hayata hayatta girmedim. Ben itikadi konularda taviz veremem. Bizim hocamız da olsa abimiz de olsa Efendi Hazretleri bu lafı duysa Efendi Baba'ya tam muhalif bir laf. eli Sünnet'e taban tabana zıt sahabe döneminde sünnilik de yoktu, şiilik de yoktu. Ne demek bu ya? Demek o zaman biz sünniyiz ya şimdi. Biz sahabe gibi değiliz. Yani sahabenin itikadı üzere olmuyoruz. Çünkü sahabede sünnilik yok ya. Bizde sünnilik var mı? Var. Nasıl oluyor? Biz sahabe gibi o değiliz. Yani sahabenin itikadında değiliz. Nasıl bize bunu demeyen hakkım var? Biz sünniyiz diyoruz. Biz sünniyiz derken sahabe gibi inandığımıza inanıyoruz. Sahabede sünnilik yoksa biz niye sünni olduk? Bu çok, çok büyük bir laf. Keburat kelimeten. Ağızlarından çıkan kelime ne büyük oldu Allah buyuruyor. اِنْ يَقُولُونَ اِلَّاكَ دِبَا Alenen yalan söylüyor. Sahabede sünnilik vardı. Çünkü sünni sünnete bağlı demektir. Ehli sünnet vel cemaat eşittir. Dinimiz İslam'dır. Sahabenin de hepsi sünnidir. Ve ehli sünnettir. Çünkü ehli sünnet demek sünni demek zaten. O zaman sahabe ehli sünnet değildi mi demiş oluruz Sünni ismi yoktu. Belki tevil kaldırır. Sünni adı yani. Sünni kelimesi. Kelime. Ama el sünnet var Ha Sonradan kelime yani. Değişik kelimeler kullanılıyor. Öyle aynı manada birkaç kelime var. Aynı manada. Bu sünnilik. Bu ayrı bir şey. Ama sahabe döneminde sünnilik yoktu diyemez. Lik. Çünkü sünnilik demek inanç demek. E-i inancı demek sünnilik. Mefumo itikat İtikad mefhumu. Ama sünni adı Hadi yoktu ya ben bir şey tevil yapar. Bundan dolayı laflarımıza dikkat edeceğiz. Ondan sonra efendim Kur'an ve sünnetten taviz vermeyeceğiz. Hadis-i şeriflere sünnete, ehli sünnete itikadın Kur'an'a imanla eşit olduğunu mutlaka insanlara anlatacağız. Hadisler inkar edenin Kur'an'a da imanı yoktur diyeceğiz. Bunlar kesin itikat konulardır. Ve sünnilik denen şey ehli sünnet demektir. Bu Kur'an'da da vardır. Rasul'e itaat bunu emrediyor ayetlerde. Hadis-i Şerif'te de açıkça cemaat adı bile vardır. Tirmizi'de ve i̇bn Mace'de bunları defaatle metinlerini ve kaynaklarını söyledim. Bundan dolayıdır ki ağzımızdan çıkanı kulağımız duyacak. O darılmasın, bu kızmasın, bu gücenmesin diye de ne yapmayacağız? Ilımlı, ılıman, yumuşak konuşmayacağız. Adama hakaret etmeyeceğiz. Sövüp saymayacağız. Ama Sünnilik Kur'an'da da var. Sahabe de sünnidir, şia ismi var mı Kur'an'da veya sahabede şii ismi var mı, şia diye bir fırka var mı sahabede? Ha bunu dediğimiz zaman zaten adam e, bizim hak olduğumuzu, iddiatta olduğumuzu anlayacak. Aklı olan anlayacak. Şimdi biz yine mektubat dersinden de yapmış olduk. Orada yine eskiye döndük bir paragraf ama onu okumuş olduk çünkü neden? Konu oydu, Cübbeli tekfirci bilmem ne diye. Yav, tekfir etmeyen en şey adam benim, hiçbir günahlı adamı tekfir etmem ama adam da kafir oluyorsa ona da kafir demem dersen ne oluyor? Adam diyor ki gavura bile yavur demeyeceksin. E dedin kendin. <gülüyor> diyor ki gavura bile yavur demeyeceksin. Halbuki yavur dedi bak. Yani senin mantıkla nereye gideceğiz? Yani adam kafir oluyor sen hala diyorsun ki kafire kafir denmez. Yani bu, bu mantık, bu kafa buraya geliyor. Onun için çafir olana kafir denir. Müslüman denmez, Müslüman den kafir olur. Tekfircilik iyi bir şey değil. Neden iyi bir şey değil? Vehhabi kafası. Yani o işte efendim Hacı Elesved'i öpse adam Kabe'nin taşı Hacı Elesved'i bir şey demiyorlar. İşte sahih var falan falan. Ama yandaki taşı öpse şirk diyor. Ya bu taş da bu taş ne farkı var? Niye kafir oluyorum ben buna tapmıyorum ki. Hacer esvede de tapmıyorum. Buna da tapmıyorum. E sünnette var. E burada da sünnet efendim öptüğü de var. Ondan sonra. Herkese eşk tekfirci budur. Bana sen tekfirci nasıl dersin? Ben nakilciyim. Bizim Ceyhristan İsmail abiyle yolculukta beraberdik bu bara kadar. Gittim diyorum makam İbrahim'i diyor öptüm diyor. Hemen geldi oradan diyor şu, polis ne ne o kırmızı başlıklılar var. Şirk, şirk dedi diyor, bilmem ne dedi, diyor. O da Mart'in niye? Arapçada biliyor. Gel seni de öpeyim dedim diyor. Aa bir güldü diyor, böyle eveslendi diyor böyle. Koşuna gitti diyor. Ya dedim bunlara ayet adesi okumayacaksın abi. Bunlara ayet ok okuyacak ne olur? Gel seni de öpeyim demiş. Diyor. Kıskandın herhalde demiş ya şeyi öptüm camı diye. Gel seni de öpeyim ne var demiş. He, onu öpünce yavur olmuyor. Makam İbrahim'i öpünce şirk oluyor. <Gülüyor> Allah Allah. Kafa bu. Tektirci buna derler. Kendi karısını sabah kadar öpse Şirkoğluyor. Çağ beni taşın öpsem niye kafir oluyorum arkadaş? yani herkese kafir diyormuşum ben. Nerede herkese kafir diyorum? Ve abiye kafir demiyorum. Siyaha kafir demiyorum. Genel manada. Zaruriyatı diniye inkar etmedikçe. Haricilere bile kafir diyemeyiz. Haricilere cehennem köpeği buyurlar. kafir diyemiyoruz. Zaruriyatı diniye inkar etmedikçe. Abi ayete gelir direkt inkar eder o bak. Anladın mı? Genel manada 72 fırkanın hiçbirine kafir diyemiyoruz. Diyemeyiz. Hepsi cehenneme girse de imanı kurtaran sonra cehennete girer diyorum İmam Rabbani. Şey, kafir demek kolay iş miydi? Ama adam derse ki Allah'ın ortağı var. Derse ki Allah gibi göklerde evvelden beri var. E bu zaten Allah ortak koşuyor yani. Ben demesem de kafir. Ben bunu nasıl demeyeceğim? Müslüman diyemem ki. E Desem ben kafir olacağım. Ben Müslüman'a kafir demiyorum. Kafire kafir diyorum. Bir de şu var. Hiçbir günaha da küfür demiyorum, şirk şey demiyorum. Elçinet itikadımız bu nitez zaten. Ama İbnü Sina, Farabi, Ali Şerati gibi meseller varsa, e bunlara zaten ulema tekfir etmiş. Ben nakle diyorum. Hiçbir kültürünüz yok ya. Bu adamların demek ki. Efendim, ne yazıları okunmaya müşahit Ne dengeleri istikrarları Muhakeme kabiliyetleri Yani dersin ki O zaman sen gazali mağrabbani hakkında konuş Onları sorgula Beni niye yargılıyorsun Ama e onların derdi Tabi bizim üzerimizden Polemik yapmak ortalığı karıştırmak Fitne yapmak maksat hasıl olsun Diye bir dertleri yok Allah Teala islah eylesin Hidat eylesin Diyoruz yarın ben Perşemel sohbeti yapacak idim. Fakat mühim bir işim çıktı Ankara'da yani. Ben biliyorsunuz hiç sohbet hayatta terk etmemişim. ile olsa hasta gelirim. Ama daha önemli yani sohbetten daha önemli bazı faydalı hizmetler olacağını düşündüğü bir şey. Yani kıyas yapıyorum ya sohbetten daha önemli balığı baştan tutmak meselesi bakımında daha faydalı olacak istişareler var. Bundan dolayı gitmem icap etti. İşte de geldim yeni geldim ama e, inşallah inşallah e, Cuma akşamı şifa derse buluşuruz. Ondan sonra da inşallah cumartesi saate Bursa sohbeti var. Saat 8'de. Bursa'da sohbet başlayacak saat 8'de inşallah. Efendim. E, ondan sonra yarınki gece Umraniye'de yaptığım Ali Polat Hoca camisinde yaptığım sohbet verecek yoğun istek var. Fakat o sohbetin başından 45 dakikası e, verilmemişti. Orada da çok önemli konular var. Yani dinlemeniz mutlaka icap eder, şuurlanmanız bakımından. Çok önemli meseleler anlattım. O verilmemişti. Onu da başına ekleyin dedim. Onun için yarın akşam inşallah cuma gece sohbeti 8.30'da. 8.30'da arkadaşlar koyacaklar. Ama hiç dinlemediğiniz o 45 dakikalık bölümle birlikte... Verilecek. Zaten dersem 3 saat falan sürüyor. Ee, en azından ilerisini dinlemiş olanlar dahi ilk 45-50 dakikayı mutlaka dinlesin. Hiç dinlemedikleri ilimler, mevzular var yani. Bilgilenmemiz lazım. Efendim, meseleleri huzağa kavuşturmamız lazım. Ondan sonra bir de şunu duyurayım. İnşallah cuma gecesi derste buluşuruz. Ee, Seyit Hadid isminde bir kişi var. Bu benim yanıma da gelir giderdi. Şimdi epey bir sene oldu herhalde. Yani sekiz sene en az vardır sekiz dokuz. Bu kişiyi bana Şerif'te Elbap kasabası var. Işte. Şimdi inşallah asker oraya kadar para sömecek. Ben gitmiştim oraya. Elbap müftüsünün yeğeni vardı. Şehzekeriye Efendi. Seyir Muhariki Hazretleri çok severdi onu. O Şehzekeriye Efendi'nin bir yeğeni var. Onlar Mes'udi ailesi, çok mühim bir aile. Seyyid Maliki Hazretleri'nin babası, Seyyid Alevi Maliki Hazretleri'nin arkadaşıydı babalar, büyük şeyhler onlar. Bu Mes'udi ailesinin yani gençlerinden derdi, aldı bana getirdi Fatih'te de derneğe, dedi ki bu Seyyid'dir. İşte İmân-ı Rufa'ın torunlu falan, ben biliyorsunuz Seyyid dendim, Ehl-i de mi son derece tazim ederim, maddi manevi fedakarlık ederim. Bayağı da şey yaptım yani, elimden gelen imkanlarla o zaman işte garibim dedi, Musul'dan geldim dedi, işte yani bayağı sıkıntılar çektim, hapishanelerde kaldım dedi vesaire vesaire. Ayağımda yaralı dedi, kurşun şeyleri gösterdi falan. Biz ondan sonra birkaç sene böyle gelip gitti. Hatipliği var, ilmi var falan, Rufain dedi, Ahmet Rufain torunu e, olarak, şehit olarak geçiyor. Şecereler gösterdi. Biz ne bileyim kimsenin şeceresini gidip de bakanlık müfettişi gibi anlayamam ki ben. Kimse hiç seyip ben bir şey demiyorum. Şeceresini Allah bilir. Ama biz ihtimalle de olsa Resulullah'ın torunu için biz hürmet ediyoruz. Yani bizim huyumuz budur. Ve lakin şimdi e, beş senedir görüşmem. Gelip de gitmez. Bir şey de aramızda geçmedi. Aramızda bir şey geçmedi. Kavga gürültü. Ben hep hürmet ederim. Ama bazı sıkıntılı hallerini gördük. O zaman Suriye'ye bir gittik. Rakka'ya ziyaretlere. Orada sahabe çok Übey ibn-i kâb Üveysel Ammar -i bin Yaser i falan. onlara gittik. Şia tabi oraya istila etmişti. Esed o zaman Şia'ya vermişti İran'a orayı. Şimdi de Öşit'in ya Rakka. Orada yüzlerce sahabenin mezarını silmiş, kırmışlar. Bir tek işte Hazretleri'nin tarafından iki kişi bırakmışlar. Bir de Üveysel üç kişi. Geri kalan bütün millet çiğniyor sahabe mezarlarını. Oraya gittik, Membüçe gittik. O kelimembi Caz'dır. Çok büyük veli. 4 tasarruf sahibinden biridir. Membi istiyorlar eşi çok güçlü. Ona gittik. Daha birçok sahabe veliler gittik. El Baba gittik. Hoca toplantı yaptık. Hatta orada ben Fetön'le Aleyne. Onlar o zaman bilmiyorlardı. Şam'da falan Ramazan Butu, hoca Efendi falan. Hira dergisi var bu Fetön'ün. Arapça çıkıyor. O dergide Ramazan Bulutu Hoca'yı da yazdırıyorlardı. Ne bilsinler adam bunların böyle dinsiz olduğunu. Müslüman zannediyorlar işte hocalar. Onlarla konuştuk orada Elbap'taki hocalar falan. Şaşırdılar kaldılar. Biz de biraz şüpheleniyorduk Amerika'da niye yaşıyor ama bu kadar bilmiyorduk der. Ta o zaman ben yani yet 8 sene bunu anlatıyordum bütün İslam aleminde özelde insanları uyarıyordum. Öyle bir seyahatimiz oldu. Yalnız dikkatimi çeken tam sınıra geldik. Sınırda Cübbe-i varı çıkarttı sarığı, giydi pantolon, ceket. Sonra nereden geliyor? orada bir şey gösterdi, geçiriyor bizi. Bir şey gösteriyor, bir şey anlamadım. Biz Urfa'da ziyarete gitmiştik. Sonra orada bizi kirlenmiş şeyler yaptılar. Ben tabii nakşide yok böyle sesli. Oturdum. Ee, bir şey de demedim, ne diyeyim? Başka bir tarikat kendi şeyini yaparsa biz katılmayız ama reddedilecek halimiz yok. Oradan işte gittik, birkaç arkadaşımız vardı yanımızda. Beş, altı kişi miydik en az? Münal abi vardı o sefer. Baya bir kardeşlerle beraber gittik. Tekkelerde yattık falan. Fakat o zaman dikkatimi çekti tabii bilmiyorum. İşte biz dedi Ehlibeytiz dedi. işte Esedle de dedi yani Nusayri ya bunlar Şiia'nın bir kolu. Ondan da bize dedi böyle bir bazı önemli yetkiler yani ver, şey vermiş vesika geçmelik falan. Ben orada şaşırdım. Yani baya bir polis kontrollerinde bir şeyler gösterip geçiyorum ama pantol ceket giyiyordu. Falan. Allah Allah dedim. Yani işte orada bir dikkatimi çekti. Sonraki senelerde zaten bizim hapis süreci oldu falan. Beş sene oldu. Ben e, görüştüğümde yok. Ancak e, şimdi e, Seyyid Hadid diye geçiyor. Benle bazı videoları çıkabilir. Onun için uyarıyorum. Yani yanımda olduğu var. Bizim mescitte de konuşma da yaptı. Konuşma da yaptı. E, bu arada sonra işte dergahlar açmış. İşte şey ilan etmiş. İşte 7-8 derken, bilmiyorum Urfa'da var, hala buralarda da var falan, işte adamladı falan. Ondan sonra o da beni ilgilendirmiyor. İsteyen istediğine tabi olsa inansa ben... Bana ne, benim rak rakabetim yok ki kimseyle ben. Efendim, şeyh değilim, vekil değilim, kefil değilim. Ee, onun için e, bir şeye karışmadım. Fakat sonra, e, şimdi yani yakın tarihte bize telefonlar gelmeye başladı. Avrupa'dan ben konuşmadım. Yanımdaki telefonuma bakan arkadaş konuştu. Ondan sonra birkaç yerden daha bugün yine bir telefon geldi. Çok vukuatlar var. Çok büyük istismarlar var ve e, efendim yani anlatmam da pek meşru olmayacak, doğru olmayacak. Bayağı bir farklı yönlenden istismarlar bakımından insanlar işte biz bize bu zararı verdi. İşte siz bari bu belaya düşmeyin şeklinde ...bana da selam söyleyerek telefonlar ettiler. Bu telefonlar üzerine... ...ben sizi Allah için uyarıyorum. Hani bu kişinin benle bir... ...resmi görünüp veya videosu var diye... 5 sene evvel ben sırf şeyit diye... ...maddi manevi destekledim. Ama manevi derken yani... ...maneviyat bakımından kastetmiyorum. Yani sosyal bakımından hani... ...psikolojik diyemek istiyorum. Kimsesizim dediği falan dedi. Ondan sonra tabii kendi bir çevre edindi vesaire. O beni alakadar etmiyor. Ama şimdi Cübbeli Hoca da benim adamımdır. Yok efendim benden ders almıştır. Yok onun ben kitaplarını ben yazdım. Ya sen Türkçe bilmiyorsun. Benim, benim kitaplar nasıl yazdım. O da yeni yeni belki biraz Türkçe biliyor. Benim kitaplarımda öyle bir cümle düşüklüğü var mı? Ondan sonra böyle bazı hurafeler şeyler de var. Ama esas onları da boş veririm. Yani gel geç e, maddi ve diğer bakımdan yani ailevi mefhumlar bakımından istismarlar haberleri gelince millet benden sebep tanır hocayla beraber olduğu için güvenilir hasta okuma gibi meseleleri varmış şimdi esas sorun bu bu hasta okuma işleri sıkıntılı yani buradan para alma işi veya diğer meseleler halvet mesele falan bunlar ben bir şeyin şahidi değilim şahidi değilim ama biz her istediğiniz yerde konuşuruz çok zarar gördük diyenler çıkıyor şimdi başladı Bayağı bir ortalıkta başladı bunlar Buradan e, size de bir zarar gelmesin. Ben sizi önceden uyarıyorum. Allah için duyuruyorum. Biz bir insana gelince, Seyit deyince, bize getirilince biz hürmet ederiz, şey ederiz. İlmi de var, hatipliği de var bayağı. Ve lakin bazı şeylerden sonra baktım biraz yalanlarını yakaladım. Laflar tutmadı. Bir de bu işte kılık kıyafet değişmeler, bir şey gösterip geçmeler orada bir evhamlandım. Bir kafileyle gittik ziyaretlere, kabirlere. Haseke'de kaldık bir gece. Birkaç gece kaldık döndük o zaman. Bu Suriye olaylarından evvel. Yani bu altı seneden evvel iki işi konuşuyorum. E onlar, ama tabii şimdi delilsiz bir şey konuşmak olmaz. Ama şimdi şahitli ispatlı kırk kişi çıktı. E ben artık insanları teşhir edecek veya onun bunun adını vermemede bir lüzum yok. Ben size şunu diyorum. Kim kimle görüşür, kime gider bilmem ne. Herkesin özgürlüğü var. Beni alakadar etme ama bu Cübbeli Hoca'nın adamıdır. Cübbeli Hoca'yla birlikte bak zikirde oturuyor. Ben Urfa'ya gittim. Sohbet yapmıştım orada. Sohbetten sonra dediler mescitte bir arkadaşlar toplanıyor falan bir gidelim. Gittik. Onlar rüfai zikrine başladılar. Ben de huzur üzere oturdum. Salavat çektim. Oturdum. Kalkıp şiş şey sokmadım. Bilmem şey sokmadım. Yani ben ne anlarım rüfaiilikte haberim yok. Ama bunlar gösterilip ütvuzak gibi işte bak de benim adamım, müridim, talebem vesairesine gelirse o da tabii insanları kendine bağlamaya bir vesile edilirse ondan sonra daha kötü boyutlara Allah mağaza giderse bundan ben vebal altında kalmayayım. E, şu anda bu aralar çok telefon geldiği için sizleri Allah için uyarıyorum. Benle ilgisi yoktur. İrtibatı da beş senedir yoktur. Eski bir videolar yeni paylaşılıp Hoca Ben'le beraber izlenimi verilmeye kalkılırsa Kesinlikle efendim itibar etmeyelim. İnsanları da uyaralım, uyandıralım. Din adına istismarlardan çok sakınalım, sakındıralım. Hiç kimseye zarar zeval istemem. Hele benimle ilgili bir ondan dolayı tanıdık bu adamı denmesi şeklinde olanlara. Tabi okularım kaçar, rahatsız olurum. Bizden azabı çekerim. Allah için size de bunu emanet ediyorum, vasıret ediyorum. Seyyid hadit adında geçen bir kişidir. Efendim ameli kendine aittir. Kimsenin hesap meleği görevlisi değilim. Ama gelen telefonlar üzerine sizlere de bir zarar zeval gelmemesi için bu hususta dikkatli olursanız inşallah. Ben de yani bir vebelde kalmam ama duyurmasan yine Hoca Efendi, niye demedin? Niye demedin derler. E şimdi mesela marifet içinde telefon ediyorlanmış bütün lale güle. Biz buraya yardım ettik Hoca Efendi madem niye bunu önceden demedin? Ama ben hep iyi tevil, iyi yorum, iyi yorum, üstü uzan, üst uzan, üst uzanla geldim. Ben bir maddi menfaatim yoktu ki kesildi de darılayım. Her türlü çilelerini çektim, hakaretlere katlandım. Talebemin talebesi adamlar havalar attılar, civalar çek çekti. Ben nefis için iş yapmam. Ne zaman geldiler hadisleri inkar etmeye, efendi tefsirindeki hadislere uydurma demeye başladılar. Baktım ki artık iş, para işi, Çeçenistan işi, bilmem ne işi, türbe işi, veliaht işi bunlar rivayetti. Yani delilim yoktu. Ama şimdi burada alene hadisleri inkar olunca milleti uyarmak durumunda kaldım. Yani siz de diyorsunuz ki bizi niye evvel uyarmıyorsun? Ya mübarek adam işte orada da şeyden korkuyorsun. Ya ben yanlış anladımsa, ya burada başka bir niyet varsa da ben çözemediysem de. Orada da günah vebale girmeyeyim diye son derece tedbirli ve ihtiyatlı davranıyorum. Ama artık bakıyorum ki su kaldırmıyor, tevil kaldırmıyor. O zaman sizi uyarmak durumunda kalıyorum. İnşallah daha başka şeyler hakkında uyarma lüzumu hissetmem. Ve hepimiz İslamiyet'i kaynağından öğrenerek huzur içerisinde amel ederiz. Dinimizi yaşarız. bir istismarcıların eline düşmeyiz. Yani bu istismar çok kötü bir şey. Maddi manevi her sahada... Allah muhafaza etsin... Meşayih'i istismar etmek... Onların adına para toplamak... Tarikatı istismar etmek... Tasavvufu istismar etmek... Hasta okumayı istismar etmek... Allah sizlere nasip etmedi... Bugüne kadar bundan sonra etmesin. Bu istismarlar yani çok büyük haramlardır. Başka şeye benzemez yani. Din istismarı... Yani... Ne diyeyim sana yani? Zina edip para kazanmaktan daha pis bir paradır yani. Daha murdar bir paradır yani. Çünkü sadaka diye seket diye adamın verdiği paralarla başka başka işler planlar yapmak. Efendim gidip orada burada mal mülk yığmak, çukka yapmak falan. Bu konularda yani Allah bana bir şey sormasın ben bu işe çok titizim. Ama bir şey de demek için de iyi incelemek icap ediyor. Birinin ikinin lafıyla da olmuyor. Burada da bazı aylar seneler sürüyor. Ama net delillere de ulaştıktan sonra gizlemek de olmuyor. Çünkü fasıkı söyleyin. Üzgürül Üzkürül facira bima fii Likeyyehderaun nasu buyuruyor hadis şerif. Yanlış iş yapan, haram iş yapan, dini istismar eden, para işinde, karı işinde, hasta okuma işinde, efendim yok şeyh işinde, bir, bir evliyayı istismar eden, bir veliyi istismar eden Tasavvuf konusunu istismar eden. Çok tehlikeli. Para, para, para, para. Nereye kadar ya? İlginç. Yani muhününün çeşitli hazretlerine gittik. Koca evliya, evliyanın reisi ya. Bütün sarmışlar türbenin içini. Para vermeden ziyaret ettim. Ya ziyarette bir şey okuyacaksın. Para, para, para. Yanına bir kabre sokuyor. Para, vuruyor. Para. Ya bildiğiniz gibi değil. Ya çeşitli tarikatı, büyük tarikat. Ama bak kimlerin eline kalmış şu an. Kimlerin eline kalmış. Bir para vermeyen mümkün değil. Türbeye giremiyor ya. vermekte de durmuyor ya. Böyle sallıyor seni ya. Para, para, para. Yani böyle insanlar. Ben şaşırdım kaldım. E, bizim tarikatımızın kıymetini bilelim. Ama şimdi bizde de aynı şeyler başladı. İnsanlar sıkılmaya başladı. Bu ne para, para, para. Nereye kadar bu para? Ne yapacaksınız parayı ya? Onun hadis-i buyurur. Facirin, fasığın içinde bulunduğu vasfı zikredin, beyan edin ki insanlar ondan sakınsın, tedbirini alsın. İnsan evliya diye o zatı ziyaret etmek için canını bile verir. Onun için adamın parasını alıyorsun. E nereye harcıyorsun belli değil. Yani evliya istismarı, tasavvuf istismarı, hasta okuma istismarı, seyitlik istismarı, şecere verme istismarı. Sana da şecere vereyim parayla. Neler dönüyor ya? E böyle olur mu ya? Bunlar haramdır, kebair günahlardandır. Adam şeyhit değil, şeyhitlik yazdırıyorsun adama ya. Şecere veriyor, mühür basıyor bilmem ne. Neler rastladım ya. Yani insan Allah sığınıyor ya. Onun için her şeyin cılığını çıkarttılar. Allah razı olsun, uyanık olalım, birbirini uyaralım, uyandıralım. Efendim, tedbirli hareket edelim. İlla kaçak çıkar bu işin içinde ama bari genel manada biz vazifemizi yapmış olalım. Bu vesileyle efendim inşallah cuma akşam şifa dersinde buluşuruz. Sıralı derslerimizden konuşuruz. Ondan sonra cumartesi Bursa sohbetinde buluşuruz. Televizyonlarda buluşuruz. Böylece sohbet dersler devam eder. Allah Teala bütün meşahımızın ziyaret ettiğimiz bütün ulularımızın, pirlerimizin, pirlarımızın çeştiği büyüklerinin onları da ziyaret ettik. Tabii. Reis olan serdarları. hepsi İmam'a benzettikleri de çok. Babaların şeyhleri yani. Hepsinin ziyaretlerinden hasıl olan ecrümeti vadata sizleri de ortak eylesin. Allah Teala sizler için de dua ettik. Hayırlı muratlarınız için bütün sevenlerimiz, Allah için dinleyenlerimizi ortak ettik. Rabbim kabul karin eylesin hepsinin feyiz ve bereketlerinden. Şu saatte dinlediğiniz nerede dinliyorsanız evinize ucağınıza, koyunuz a kucağınız a füyuzatlar eylesin Amin. Amin o sallallahu ala sene Muhammedin ve ala Ali selleme teslime. Kâtira alhamdulillah, Rabbi alaemin.